Alhamdulillah, yedi hedana lehada, ve ma kün nahl tedir, lola hedan Allah, ve ma tevfiqiyat sâmi la bla, lâqad jaaed rusulü rabbinâ al-hab, cüllü ala rusulâ muhammad Allahum cüllü ala tabibü kulubina muhammad, Allahum hala ali ya sahbi yeselem a'ud billahi shami Süladı Azim, Allah münfagîna bîl Qur'ân Azim, ve baraklana fi velhamdülillahi Rabbi'l Âlemin, bastaqfirullah al-hayy al-Quwwüm. Husn etküm al-hayy al-Quwwüm, eli lahumut abda ve bil -la havle ve la -la bil -la -azim. Bizleri bu mübarek geceye kavuşturduğu için Allah'ımız'a sonsuz hamdü senevar olsun. Şimdi gecemize mevlidi şerif. Kırat ile başlayacağım inşallah. Kainat Efendimizin doğumuyla ilgili birçok alimler ve veliler mevlit yazmışlar. Bunlardan biri de Süleyman Çelebi Hazretleri Bursa'da yatıyor. Allah kabrini nur eylesin. Odan için yazdı bu mevlidi. Bir hoca Ulu Cami'de vaaz ediyordu. Artık demek o zaman da böyle sapıtan hocalar varmış. Vaaz da dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerden farkı yoktur. Onlarla eşittir. Fazileti de üstünlüğü de yoktur. Deyince Süleyman Çelebi Hazretleri o vakit Ulu Cami'nin imamıydı. O da tabii mihrapta oturmuş vaaz diniyordu. Bundan çok mahzun oldu, çok üzüldü. Biraz izin aldı, görevinden bir hafta kadar mıdır nedir? Evinden çıkmadı ve bir mevlidi şerif yazdı. Yani Türkçe mevlitler içerisinde Allah Teala en çok ona kabul verdi, onun ikhlasından dolayı. Tabi ben şimdi Arapça mevlud okuyacağım. Ee, aynıdır, mealler aynıdır, manalar aynıdır. Tabi bahirler var. Yani öncesindeki irhasat, görülen harikuladelikler, doğum anında zuhur eden harikuladelikler ve ayetler, doğumundan sonraki süreç sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetten önce 40 yaşına kadar e, peygamberlik verilmesi sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonrası mihraç. Bu gibi mevzular var, yani bahirler var. Tabii biz bereket olsun diye okuyacağız. Tam doğduğu noktaya geldiğimiz zaman, yani annesi onun doğurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Arapçadır bu, orada kıyam yapıyoruz. Yani ayağa kalkıyoruz. Niçin? Hoş safa geldin demek için yani, merhaba demek için kıyam yapıyoruz, ayağa kalkıyoruz. Becerebilsek kafamızın üzerinde durmamız lazım da, beceremediğimizden ayağımızın üzerinde duralım bari. Ne kadar tazım etsek, hürmet etsek o kadar kazanacağız. O arada da bir salavat i şerife, ben bunları Mevlid Kırahtı kitabımda beyan ettim, o kadar fazileti var. Her hafta okusanız Cuma geceleri veya pazarın pazartesiye bağlayan geceleri, birkaç insan çağırsanız, mahalledeki fakir fukaraya da bir çorba da yapsanız, Mevlidi Şerif'ten sonra da bir yemek yedirseniz falan, ne kadar fazileti olduğunu burada işte İmam iler, İmam Fahruuddin Razi'ler, İmam Süyuti'ler, Cüneyt i Bagdadi'ler söylüyor. Hepsini de beyan ettim. Kaynaklarını zikrettim. Bu kitabın adı Mevlid Kıraati. Bir de Mevlid kıssası var benim kitaplarımdan, o başka. Ondan sohbet yapacağız inşallah bu gece. Mevlid Kıraati okunmasıyla alakalı Bu imam Berzenci Hazretleri'nin mevlidi. Birçok alimler mevlid yazmışlar. Yani geçmiş İbnül ül Cevzilerim var, i̇bn hacerlerim var, birçok alimler var. Son dönemde tabi Arap aleminde de İmam Berzenci Hazretlerinin Mevlidi daha ziyade okunuyor ama yüzlerce binlerce bu hususta mevlid yazmış alimler var. Allah Teala kabirlerini nur eylesin. Şefaatine nail eylesin. Onlar Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in muhabbetinden bunu yazdılar. Bize de okumak düşüyor. Faziletine erişmek lazım. Cüneyt Bağdadi Hazretleri sallallahu Aleyhi ve sellem buyuruyor ki Menhazra Mevlid al-Nbî, sallallahu teala alaihi sallama, vazam kadrahu. Her kim kainat Efendisinin Mevlid bahsinin doğumuyla alakalı rivayetlerin yazıldığı kitapların okunduğu böyle bir mecliste bulunursa, ama bulunmak yetmez, kadrine tazim ederse. Yani ne demek? Hürmetini, edebini takınacak Terbiyeli olacak Saygılı olacak Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o meclislerde hazır olur Bu gece her kadar yerde okunuyor hepsinde hazır olur Çünkü ruhaniyette mekan yoktur Bir yerde sınırlık almaz Evliyaullah bile 40 yerde zuhur ettiyordu da Somuncu Baba Hazretleri Ulu caminin her kapısından bir anda çıktı da Birçok veliler Abdülkadir Geylani Hazretleri anh, 40 kişi iftara çağırdı bir gece. Geleceğim dedi. Öbürüne de geleceğim dedi. Öbürüne de geleceğim dedi. Yanındaki hizmetçisi de Allah Allah. Nasıl gidecek ya? İftar akşam yemeği gibi değil ki. Ezan okundu bu iftar. Hani desen ki 10 dakika sonra öbürüne gitsin 20 dakika sonra e, iftar demek bir kere olur. Oruç açmak. Dedi, hepimize geleceğim. Sonra baktı ki, akşam yanaştı. Hiç hazırlanmıyor mübarek. Durduğu yerde duruyor. Allah Allah dedi. Hiçbirine de mi gitmeyecek acaba? Dedi, getir iftarlığımızı, burada iftar edeceğiz. Getirdi, iftar ettiler. Oradan namazlar kıldılar, evvabinleri kıldılar, keravi kıldılar falan bir şey Teravih vakti, o davet edenler geldiler, o diyor ki efendi hazretleri bizdeydi o diyor ki bizdeydi o diyor ki bizdeydi hizmetçi de onları inkar ediyor ne sizdeydi diyor buradaydı diyor hiç çıkmadı <gülüyor> mübarek dedi ki evladım sen ne karıştırıyorsun her işi ben kırkında da bulundum dedi iftarda <gülüyor> sen de burada zannet çünkü bunlar büyük velilerdir ve büyük dostlardır bu zatların e, kerametleri haktır e peki bunlar kime tabi oldular da bu kerameti kazandılar Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi hak ölmekle peygamberliği bitmez Ruhaniyet mekan yok onun için kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu gece burada hazır olacak mevlid okunurken mutlaka teşrif eder Onda şüphe yok. Ayağa kalktığımız zaman salavat okuyoruz. Bu kitabın sağ tarafında, Arapçanın başında ben onu yazmıştım. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. O ayağa kalktığımız zaman bu salavat oku okuyan kişiye rahmet kapılarından 70 kapı açılır. Sana bir kapı bile yeter bana ya. 70 kapı, rahmet kapısı açılıp da günahın af olmadıysa derdin, müşkilin hallolmadıysa hastalığın şifa bulmadıysa ben artık ne diyeyim sana? Demek sende saygı yok, demek sende edep yok, itikat yok hulusi kalp yok, muhabbet yok samimi olalım, itikad üzere olalım münkirlerden olmayalım bunlar inkârcılar çoktur biz inkârcılardan değiliz elhamdülillah saç şerifin suyunu getirdi arkadaşlar. Yeter size belki. Beş bin tane getirdik. İnşallah. Bazıları diyorlarmış. Ya böyle hurafeleri niye yapıyorsunuz? Saç, peygamberin saçından ne şifa olur? Adam cahil. Gafil. Muhabbetsiz. Sevgisiz. Allah onlardan eylemesin bizi. Ya Rabbi'l-Abi. Sahabe-i kiram nasıldı ya? Ağzından çıkan... Mübarek tükrüğünü hemen yutuyorlardı, üzerlerine sürüyorlardı. Abdest suyunu üzerlerine sürüyorlardı. Yutuyorlardı, içiyorlardı. Sahabe-i kiramda ne büyük sevgi vardı. Bunlar ne sevgisiz adamlar ya. Hurafe nereden söylüyorsun sen bunu? Ben sana Bukhari'den söylüyorum. En sahih kaynak bukhari Şerif'tir. Ümmü Seleme annemiz, Hasta olanlar gelirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saç şerifinden Diyorlar ki Kınalı Kırmızıya yakın yani rengi Kınalı saçlar gördük, görüyorduk, saç telleri Onları küçük bir su kabının içinde yıkıyordu Sonra o suyu bize veriyordu Sahabe-i o suyu alıp bayılıp evlerine götürüyorlardı Şifaniyetine içiyorlardı Ümmü Seleme annemizde var idi Çünkü Hudeybiye'den Hudeybiye'de ihramdan çıktı, Mekke'yi fethedemeyince yani Mekke'yi fethet için gitmedi, umre için gitti zaten engellenince ihramdan çıktı Hudeybiye'de Musar duruma düştü orada da saçı zaten uzun idi o saçını orada ihramdan kesildi, o saçı kınalıydı saçına kına sürerdi bizde olan saç teli de kırmızıya yakın, kahverengidir, sarıdır yani kınalı bizdeki Hudeybiye'deki saç telinden bize gelen ee, o diyorlar ki kırmızıya yakın renkli, yani kınalı demek istiyorlar Saç tellerini görürdük Ümbül Seleme annemiz hurafe yapar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımı hurafe bir şey yapar mı? Sahabe-i kiram onu kabul edip de hurafe bir şeye itikad ederler mi? Medine-i Münevvere Çok soğuk olur bazen Yani insan Üşür, donar Dişlerimizin vurduğunu biliriz yani. Ayazı çoktur bazı mevsimler. Medne-i çok soğuk olduğu zamanda bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları geri çevirmezdi. Çok merhametli olduğu için onlarla kaplarla sular getirirler. Bu da sahih hadis. Suları kaplara doldururlar. Sabah namaza sular dolar gelir diye. Ben eskiden mescitte sabah namazdan falan kıldırırken namazdan sonra bir de bakarsın mihrabın yanından ileri kadar su olmuştu okuyayım diye getiriler. çünkü sünnette var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına kaplarla suları getirilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapar? okumasa bile mübarek ellerini sulara sokardı hiç okuması rüzgün şimdi bütün dünyanın Hocaları okuyacağına keşke bir kere onun elinin değdiği su olsaydı. Bütün dünyanın hocaları okuyacağına. Mübarek elini sulara sokar. Hatta diyorlar ki sahabe-i kiram bazı kere üzülürdük yani hava çok soğuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de üşürdü. Fakat üşüdüğü halde milleti geri çevirmemek için, üzmemek için o soğuk sulara, buz gibi sulara yine ellerini sokardı, çıkarırdı. Peki şimdi biz onun elini bulamıyorsak, Tenini bulamıyorsak saçının telini bulduk. Şimdi eliyle saçının telinin ne farkı var? Kendi elini sokuyordu. Millete de şifa diye alın gidin diyorum Bu sahih hadis. Adamlarda itikat yok. Hadis-i şerif diyorsun durmuyor. Bukhari diyorsun durmuyor. Varmış bir tane Bursa'da. Mustafa İslamoğlu'nun da sunuculuğunu yapmış. Neyse adını meşhur etmeyelim şimdi. Ne diyormuş? Bukhari kim diyormuş ya? O da adam, ben de adam diyormuş. O diyormuş hadisleri 70 bine indirdi, ben de onun hadislerini indiriyorum. Yahu 70 bine indirmedi ki, 600 bin hadisten tertip yaptı, tertip. Bukhari sahih, en sayı olanları, efendim, 8 bin küsur kadar Bukhari'de sahih adıyla cem etti. Öbür hadisleri de yazdı. Tarihul kebiri var kaç cilt? Tarihul evsatı var kaç cilt? Edebi müfredi var. E, dolu kitap yazdı. Hadislerin hiçbirini zayi etmedi ki. Sen kimsin? Bukhari kim ya? İmam Bukhari gibi adama laf çakan adam var Bursa'da. Bu Bursa'da da ne en mert yiğitler varmış ya. <gülüyor> He? En kazlık adamlar. Yani Allah istahsin. <gülüyor> Allah hidayet Ama onlara itibar etmeyen adamları da duydum. Çok sevindim. Bir belediye başkanını duydum. Bu sapıkları konuşturmayın demiş ya. Bu ne biçim konuşuyor İmam Bukhari'ye böyle diyen adam. İptal edin demiş. Ha Allah o belediye başkanından razı olsun. Amin. Onların sayısını çoğaltsın. Allah bütün başkanlara akıl fikir, İslam şuuru, ilimi nasip etsin. Amin. Bizi yönetenlere Allah hidayet versin. Amin. Hidayetlerini daim etsin. Amin. Amin. Çünkü adam bilgili olmazsa kanar. Kapılır. Allah'tan babası hoca olan var, molla olan var, kendisi biraz mürekkep yalamış olan var. Tabi o Bukhari kim deyince, bu şerefsiz de kim diyor yani. <gülüyor> e tabi Bukhari'ye kim dersen, sana da derler yani. Onun için, e, Elhamdülillah, bu işi sevenler fazla. Bak o gece geldiler, belki 50 bin, 60 bin. Bugün gazete yazıyor mu sana, 30 bin içeri girdi, 15 bin geri döndü. 40 50 bin vardı belki de. Onlar Rasulullah Resulullah'ın muhabbeti için geldiler Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara gidenlere ne kurafe işlere gidiyorsunuz diyenler oldu ama onlar azınlıkta kaldı. Onlar azınlıkta kaldı. Allah Resulünün mevlidini tercih edenler çoğunluktadır elhamdülillah. Bursa Mevlid'in yazıldığı yerdir elhamdülillah. Bursa Mevlid'in mekanıdır. Seleman Çelebi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Rüyasında gördü. Kainat efendi sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden haberdar. Kim kitap yazdı onun için, kim met etti onu, kim salavat getirdi ona. Kimse duymazsa duymaz. O hepsini Mevla bildiriyor ona. Melekleri görevlendirmiş, melekler ulaştırıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi Süleyman Çelib'e hazretlerine? Ey Süleyman dedi, sen bu miraç bahrini... Nasıl yazdın? Sanki Miraç'ta benimle mi beraberdin dedi sen? Yani o da az adam değil. O Mevlid'i yazmak için çok ilim lazım. Şair olmak yetmez. Şairlikle alakası yok bu için. Bir, manevi feyiz lazım. İki, efendim ilim lazım. Çünkü yazacağın malumatın olacak ki yazıya dökesin. Bilmeden nereden ne yazasın? Roman değil ki bu. Bakın, kaç yüz senedir okunuyor ve devam ediyor. Bu ihlastandır, bir şeyin devam etmesi, ihlasını yazanının, e, inşaat edeninin, telif edeninin ihlasına delalde eder. Alimlerden hangilerinin kitapları devam ediyorsa, o onun ihlasına delalde eder. Şimdi sapığın biri bir kitap yazmış, ben diyor ayda 10.000 satıyorum. Ne büyük tehlike. Ne büyük tehlike ayda 10.000 falan. Bizim kitaplar bile o kadar okumuyor belki de. Böyle sapık adamların kitaplarından da okuranlar var. Ama onların çok yakında kitaplarının itibarı biter. Ve birkaç zaman sonra o kitaplarının da kendilerinde adı bile kalmaz. Ama Süleyman Çelebi'nin adı devam eder mi? Evet. Eder. Bak 400 seneyi efendim bulduysa değil mi? Ama bunlar da yaşarken ölmüşler. O kitapları şimdiki bu safsataları yazanlar yaşarken ölmüşler. İsterse isimleri de yaşar olsun. Fark etmez. Çünkü senin adın yaşar demekle bereketin yaşamaz ki. Bereketin yaşamaz. Mühim olan bereket meselesidir. Allah bereketimizi ziyade eylesin. Amin. Amin. Onun için siz itikad ettiniz, ihlas ettiniz. Muhabbetle geldiniz, sevgiyle geldiniz. Cüneyt Bağdade Hazretlerimizin buyurduğu üzere Mevlid-i Nebi'de hazır bulundunuz, Mevlid dersinde hazır bulundunuz. Şimdi kaldı ne? İkinci şart. Şanına tazim. Ne demek? Sessiz olmak. Edepli olmak. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurduğunu efendim itikad etmek. Rabıta üzere olmak, huzur bulmak. Sağa sola oraya buraya yana bele. Bakmayıp, o şuura ermek. Kim bu şekilde mevlitte bulunursa, Fekad Faze Bil بِالْاَمَانِ İki cihanda bütün korktuklarından kurtuluşa, emana ve güvenceye nail olmuştur. Ne korkuyla geldiniz? Korkunuz emin olacak inşallah. Korktuğunuzdan emin olacaksınız. İnşallah rahman Tabi, fazilet babında çok bu mübarek evetim. Ben kasi seriye sekatı, katı Şahı Allah şurao. Çünkü et hem dayısı hem şeyhi Ben kasa da mevduan yukarılufi mevlidin peygibi, sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlidin okunduğu bir yere niyet edip gelen? Siz bu gece mevlid dersi için geldiniz, değil mi? Mevlid mevlit okuması var, dersi var, sohbeti var. Fakat kasa darabildim Riyadül Celle. O kişi. Nereye gitmeyi kastetmiş olur? Cennet bahçelerinden bir ravzayı gitmeyi kastetmiş olur. Burası ravzadır, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem aşkına kurulmuştur. Sevgisiyle yoğrulmuştur. Çünkü niçin geldi buraya o kişi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiği için. Bir sanatçı konser veriyor, şarkıcı, türkücü, zurnacı... Millet oraya gidiyor. Sevmediği biri olsa gider mi? Gitmez. Sevdiği için gidiyor. Ne alıyor orada? Hava alıyor, civa alıyor. İzdiham alıyor. Neyse, neyse. Çin'de gittile 36 kişi öldü Çin'de. Yıl başında izdihamdan. Bir yerde şu kadar, bilmem ne, o gidiyor taciz görüyor, o gidiyor kavga yapıyor, o gidiyor. Rahmet yok, bereket yok, şeytanlar dolmuş doluşmuş. Şarkı, türkü, oyun, hoppala zıppala sabaha kadar Bizim Sinan Erdem'dekiler de yani dayandılar mayandılar ama Adamlar da ne yapsın ya yani? beş buçuk saat sürdü E benim konuşmam bile beki üç saat sürmüş E yani beş buçuk saat yine iyi dayandılar Ama öbürleri Taksim Şişhane Efendim şurası burası Onlar sabaha kadar dayandılar o nasıl oluyor? Adam sabah tepiniyor. Bir de biz oturtuyoruz. Kalk da tepin dediğimizde yok kimse. Adam sabah kada horan ediyor, tepiniyor. Yoruldum da demiyor. Sibirgerde gidiyor diyor ki nasıl durumlar? Çok güzel eğleniyorum diyor. Allah istersin, Allah idaat etsin. Ne diyeyim şimdi? çakacağım bir şey ama Sonra da bütün haberlerde bana çakıyor. Ondan sonra nerede uğraş, uğraşmayalım şimdi ondan bunlar. He? şimdi arkadaş bu millet ne zaman uyanacak sen Noel'e niye karşısın Noel e, şirk merasimidir peki Noel babaya niye karşısın papazın tekidir <gülüyor> e ben ne yapacağım yani papazı eve mi alacağım yani kucağımıza mı oturtacağız yani <gülüyor> aa Noel baba Noel baba ne serseri serseri işler Çarşıları gezdiriyorlar, papazları gezdiriyorlar. Allah Allah. Ya sizin hocanız mı yok, şeyhınız mı yok? Hızır Aleyhisselamınız mı yok? Asla Ali Aleyhisselamınız da var. O da ayrı bir dava. Ya siz hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Kuldan utanmıyorsunuz? Bu kadar İslami değerler var. Bunların hiçbirinden bahsetmiyorsunuz. Yavrum, papazını aldınız, memlekette maskot yaptınız ya. Siz nasıl bir insansınız? Kanalın birinde de Erevin biri dua yapıyor. Adını da vermeyelim, onları da reklam etmeyelim. Onlar tam yani aşırı kaşar bir kanal. <gülüyor> Hiç daha tahmin bile edemezsiniz yani. Dua yapıyor, reisi cumhur'a çatıyor, baş vekile çatıyor, çatıyor, çatıyor, çatıyor, dua dua. Ulan baktım benim haber kanalına düşmüş. Ulan dedim bu bende ne işi var? <gülüyor> bir de baktım sonunda diyor, "Ya Rabbi, Noel baba benim yerine cüppeli hocayı tayin eyle." Ha. Ulan dedim iyi duaymış dedim bu Baktım öbür, öbürlerine amin denecek dua değildi Sonu iyi geldi yani Vallahi bana hoşuma gitti Yani bu millet Noel Baba'yı bıraksın Cübbeli hocaya takılsın Ne var? Hiç olmasa millidir yani Değil mi? Patenti belli Babası anası belli Nerede doğduğu belli Noel Baba neydi belirsiz bir şey yani <Gülüyor> Nedir bu? Yani diyorum ki ulan en bozuk kanal bile bana geldi mi düzgün dua yapıyor ya. <gülüyor> Allah Allah. Kurban olduğum Allah'ın işi yani. Allah koruyor yani. Ulan dedim anamıza mı sövecek ne yapacak? Dümdüz gidiyor yani öyle bir sövüyor ki. Kimseyi bırakmadı. Partiler, pırtılar, vekiller hepsine. Rabbi diyor ellerini açmış falan. Allah Allah. Allah'ın hikmeti. Bize gelince diyor Noel babayı bıraksınlar diyor. Bunu tayin et Rabbi diyor. E, i̇yi bir şey Baktım amin dedim yani Onun için bu millet Mevlid'i bırakmayacak inşallah Sevgilisini Resulullah s.a.w. bırakmayacak Onun sevgisiyle toplanacak Onun yoluna gelecek Artistlerin, şarkıcıların Müşterileri azalacak Efendim Dansözlerin bilmem nelerin mevlit var dendiği zaman Müşteriler artacak inşallah. Şimdi mevlüt okuyanlar da manasını vermezse, manasını da vermediği zaman millette sadece name dinler gibi dinlerse, yine salavat-ı şerife getirme vesiledir. Yine muhabbettir, yine feyizdir, yine berekettir. Ama o zaman çok gelmez millet. Ama ne zaman ki manasından da bir şeyler anlatırsan bizim millet beğenirler, se severler. Onun için ben size mana da vereceğim inşallah. Evvela bir Arapçasından biraz okuyalım. İnşallah. Kıyamımızı Merhabalarımızı yapalım Kainatlı Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem karşılayalım Ruhaniyeti teşrif buyursun Ondan sonra He? Salavatlarımızı getirelim Yetmiş rahmet kapısı açılsın Üzerimize nurlar saçılsın Ondan sonra Manalarından da biraz veririz inşallah Evet kaça kadar konuşalım? He? Bari bunlar Noel kutlamasın diye Bire kadar sarkıttık işi Şimdi burada mevlüt gecesi zaten. Gitseniz de göbek atamazsınız. Onun için erken salabiliriz sizi. Salavat okuyun, zikredin. Ya benim size posam kaldı. Hışırım çıktı orada. Ayakta konuşayım dedim ki. Ayakta Allah bir kuvvet verdi bana. Üç saat. Belimden aşağı tutmaz zaten benim. Bastonla zor duruyorum. <gülüyor> Anlamadım. Saat kaç diyorum. On iki geçti diyorlar. Daha bir bölüm daha var konuşacağım. Şaşırdım. Allah nasıl kuvvet verdi bana. Sohbetten bir çıktım. Ya bir şekerimizi ölçelim Bir şeker ölçtüm 395 395 şekerle sen hastaneye bile gidemezsin Allah sevgi verirse Mahabbet verirse, aşk verirse Bana kimse para vermiyor ha Zannetme yanlış Biz bilet mi kestik orada? Sinan de millet korktu ki biletli mi acaba? Bir lira desek kimse gelmez Ulan dedik bedava Üstüne bir de su da veriyoruz bir doldu, bir doldu. 2 lira ver, 2 lira desen gelmezler ha. Ama falan şarkıcı, bilmem ne, komed, komedyen Ne yapacak sizi? güldürecek. Ya adam 50 lira, 60 lira ve eskiden idi. Şimdi bilmiyorum. 100, 200 lira bilet parası veriyorlar gülmek için. Ya senin gülme ihtiyacı yok ki. Senin ağlamaya ihtiyacın var. Durumun gülünç bir durum. Zaten gülülecek halin yok ki senin. Sen ağlanacak halin var. Sen bir de para veriyorsun, adama gidiyorsun diyorsun ki beni güldür. İslamiyet ve Kur'an'da diyor Felez <gülüyor> hakikaliyle az gülsünler veliyep <gülüyor> ki çok ağlasınlar. Resulullah buyuruyor <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem siz benim bildiklerimi bileydiniz ve <gülüyor> çok ağlardınız. Ve <gülüyor> le çok az gülebilirdiniz. O da kahkaha hiç atmazdınız. En fazla gülsen dişin çıkacak kadar. Yani bir de adamlar para veriyor. Gel, adama diyorlar ki sen bizi güldür. Ne demek? Bizi Allah'a unuttur. Bizi gaflete daldır. Bizi zikirden uzaklaştır. Bizim abdestimizi kaçırtır. Yani gülmekle abdest kaçmaz ama bazıları bayağı alttan üstten koy veriyor yani. Ha, ha. Ne oluyor öyle? Ha ha. Abdest mi kalır senin gibi adamda ya? Yani? Her taraf müçayit. Olmaz. Zaten tazelemek lazım bu gibi mekruh şeylerde abdesti bozmaz ama eğer ki böyle eğlenceli işlere karışırsan abdest tazelemek müstehap olur müstehap olur anladın? mesela şiir söyledin eğer Allah peygamber aşkına değilse şiirden sonra bile müstehaptır şarkı dinledin dinlememek lazım ama dinledin günaha girdin neyse abdestim de var idi bozulmamış yine bir abdest almak müstehap ha da o abdestle namaz olmaz demedim bak borcun düşer ama fıkıh kitapları, abdest tazelemenin müstahap olduğu baplarda Bunlar da söylüyor, o kadar Gülersen ne olursa onun Yani Allah'ı unutmak için Gaflete kendilerini düşürmek için Biletle para verip gidiyorlar Allah'ı hatırlamak için Cennete kavuşmak için Rahmete nail olmak için Bedava yere gelmezler Ama sizin gibiler gelirler elhamdülillah Allah sayınızı artırsın, Amin. şuurunuzu artırsın, Amin. aşkınızı artırsın. Amin. Amin. Allah'ım nice mevlitlere kavuştursun. Amin. Sadece mevlid gecesinde değil, her hafta pazartesi gecesi mevlid gecesidir. Kainatın efendisi mevlidini ilk kutlayan kimdir? Doğum gününü kutlayan, mevlidini kutlayan kimdir bizden evvel? Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ya Resulallah sen her pazartesi günü oruç tutuyorsun. Niçin bütün pazartesileri oruçlusun? Ben pazartesi günü doğdum. Allah'a şükür için oruç tutuyorum. Şimdi her pazartesi tutuyordu. Sadece Rebül evvelde tutmuyordu ki. Her pazartesi, her hafta pazartesini niye tutuyor? Doğduğu gün Allah'a şükür için. Yaratılma nimetine şükür için. Dolayısıyla Mevlidini zaten o kutladı sallallahu aleyhi ve sellem. Kaynak, yani delilim var mı? E delilim zaten kendi hadisinde. Doğduğum gündür diyor. Doğduğu güne önem atfediyor. Ve Allah'a şükrediyor. Peki onun doğması, ona nimet olduğundan daha fazla kime nimet oldu? E bize nimet oldu. Ondan daha fazla bize nimet oldu. O, o olmasa biz helak olmuştuk. Cehenneme odun olmuştuk. Hadi ki fetret devrinde gelelim, peygambersiz dönemde rastlasak bile. Hayvanlar gibi toprak olmuştuk. Yine cennet yüzü göremezdik peygambersiz, kitapsız. Nereye cennete gideceksin? İman yok, ameli salih yok. Toprak olmak da cehenneme girmekten ehven idi. Ama yine de cennetteki sonsuz nimetler, e dünyada da bu kadar ilimler, marifetler, nimetler içindeyiz. Yok olmaktan iyi değil mi bu şimdi? Elhamdülillah. Onun için en büyük nimetimiz odur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bundan dolayı biz onun gönderilme nimeti için onu kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Ve buradan eman ile ayrılacağız. Güvence alacağız Allah'ımızdan. Bize azap etmeyeceğine dair müjde alacağız inşallah. Evet. Cennet bahçelerinden bir ravzaya gelmiş bulunuyoruz. Şu anda bir ravzada oturuyoruz diyor Seri-i Hazretleri. Çünkü neden? Oraya geliş sebebi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisidir. ''Ve muhabbetidir.'' Peki ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? ''Ve me beni kâne mu'ifil cenni'' ''Kim beni severse cennette benimle beraber olacaktır.'' Şimdi biz onu sevdiğimizi gösterdik mi? He? Sevmeseydik onun doğumunu kutlamaya gelir miydik? Gelmezdik. Bu bir sevgi göstergesidir. Bu sevgi bizi nereye götürecek inşallah? Maşukumuza, sevgilimize kavuşturacak inşallah. Cennette onunla beraber oturtacak inşallah. Evet. Önümüzdeki haftada Perşembe gün dersi iyi dinleyin. Lale Gülde veriliyor Sekiz buçukta 8'den sonra. perşembe Cuma bağlayan gece önümüzdeki ders. Sahabe-i Kiram'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ne fedakarlıklar yaptıkları. Canlarının mallarını nasıl verdikleri, onu nasıl sevdikleri. Selefin geçmiş büyüklerimizin peygamber muhabbetinden bazı örnekler hadislerden zikredeceğim. Burada şimdi ben onları başlayacağım sabahlara kadar süre. Yani önümüzdeki perşembe bu ay Mevlit ayı olmak hasebiyle bu konulara biraz ağırlık veriyorum. Her sene öyle yaparım. Rabi'yle boyunca dört hafta en az sohbet olsa dört kere de bu konuyu işlerim yani. Çünkü bu muhabbet dindir, imandır. Bu sevgisi tamam olmayanın imanı noksandır. Hazreti Ömer Efendimiz bile bu noktada bir imtihan geçirdi yani. Değil mi? Niçin? Yağcılık bilmediği için. Samimi olduğu için, dürüst olduğu için. Doğruluğun abidesidir. Ne dedi ya Resulallah? Valla ile ente ehabbu ileye min kulli şey illa min nefsi. Şimdi düşün burada Resulullah oturuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de onun yanına gittin. Ne dersin? Beni seviyor musun? Sorarsa sen ne dersin? Çok seviyorum. Ya. Ne kadar çok seviyorsun falan? Her şeyden çok seviyorum. Nasıl dersiniz siz? Tahmin ediyorum ki anam babam sana feda olsun. Her şeyden çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum. Der misiniz? Ama işte doğru der misiniz işte. Orası mesela. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Siz hemen derim diyorsunuz. Ben de derim diyemiyorum biraz. Niye? O makama geldim mi diye bir hesaba giriyorum. Hz. Ömer efendimizin durumunu bir düşünüyorum. Hazreti Ömer Efendimiz geliyor, doğruca mertçe diyor ki her şeyden bana daha sevgilisin ama canımdan daha sevgili değilsin. Niye öyle diyor? Çünkü manevi bir haldir, makamdır. Canımdan ileri, şimdi canından ileri geçtiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? O senin uykun rahatın yerinde olsa bile, o rahatsızsa sen rahat Edemiyorsun. Sen da o açsa sen o açlığı hissediyorsun. Senin bir yerin ağrımıyorsa onun ağrısı varsa sen ağrıdan duramıyorsun. Ağrın yok halbuki. Ama canından çok sevdiğin zaman böyle şeyler oluyor. Şimdi biz bu durumda mıyız? Şimdi canımızdan çok seviyoruz diyoruz. Ondan sonra sünnetlerine uyuyor muyuz? Kaç sünnete tabi oluyoruz? En bari sünnetlerini bile ne yapıyoruz? Alenen terk ediyoruz. Ümmetimen temezse gibi sünnet. Benim ümmetim sünnetime sarılandır. Hemen ben sünneti veli sevini. Sünnetimden dönem benden değildir. Hadi burada amel sünnetlerini baz almayalım. İtikadi sünnetleri öne alalım. Yani ehli sünnet vel cemaat dediğimiz onun gibi inanma meselesi. Onun gibi inanma meselesinde ne gelince onun gibi inanma, sünni olma, ehli sünnetten olma ki o itikattan dönen hakikaten benden değildir. Cezasına çarpılacak. Cemaatten ayrılan, eli sünnet vel cemaatten ayrılan. Şimdi bugün hocalar türemiş. Bu adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini inkar ediyor. Hadis-i şerifler delil değildir diyor, vahiy değildir diyor. Değil mi? Mustafa İslamoğlu bunu bas bas bas bas bağırıyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nur değildir diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme nur diyen kim? kâb Ahbar hazretlerinden bir rivayet geliyor. kâb Ahbar diyor ki, Ehl-i Kitap ulemasından Müslüman olduğunda Efendimiz'e yetişmedi, yani ömrü yetişti de kavuşmak müyesser olmaz. Tabiinden oldu çünkü Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh yanında çok güzel. Ebu Davud ve vesaire Kütübü ü sitede rivayetleri itibare alınmış bir zat en büyük alimlerden bir değil mükafatları kendilerine iki kere verilecek çünkü eski kitaptan gelmiş bu kitaba da iman nasip olmuş ve geçmiş dinleri bırakmış İslam'a dönmüş mübarek müzat Kur'an-ı Kerim'de meth edilen iki kere mükafat alacakları vaat edilen zevat-ı kiramdan kâb Hazretleri çok yüce bir tabiinin ulularından Hazreti Ömer ona radıyallahu yakab ya kâb, ey kâb, ızna bize vaaz et derdi Hz. Kâb bir başlardı vaaz mahşerde şöyle şeyler olacak kıyamette böyle ölüm şöyle Hz. Ömer Efendimiz ağlamaktan gözleri çıkardı yani o kadar Hz. Kâb'ın vazın nasihatlerine itibar ederdi ikide bir derdi ki Kâb bize vaaz et ki koca Ömer radıyallahu anh. sen ne diyor İslamoğlu şimdi buna diyor ki o diyor eskiden Yahudilikten gelmeye diyor sonradan da Yahudiliğe meyil etmiş ya ne alakası var? Abdullah İbni Selam da Yahudi ulemaz. O zaman İslam'dan önce bu. Efendimiz'den önceydi onlar. Efendimiz geldikten sonra Efendimiz'in sıfatlarını değiştirmediler. Baktılar tutuyor iman ettiler. Bunların mükafatı iki kat fazla oluyor. Sen buna nasıl Yahudiliğe meylet? Niçin Yahudiliğe meyletmiş? Bizim peygamberimize nur dediği için. Peki ey oğlu, o Resulullah'a nur demesiyle biz Resulullah'a nur demedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nur kim dedi? He? Allah Teala söyledi. Ayet okuyorum sana. E'ste'izü billahi minşşeytanirracim. Cazayakum minallahi nurun ve kitabun mubin. Size Allah'tan nur geldi, bir de her şeyi açıklayan kitap geldi. Şimdi nur başka, kitap başka. Atfediyor. Atfettiğine göre bir de diyor. Şimdi Ahmet geldi, bir de Ahmet geldi. Olmaz ki aynı Ahmet o? Ahmet geldi. Bir de Ahmet başka Ahmet o. Veyahut da bir de Mehmet başka biri o. Size Allah'tan nur geldi, bir de, vav var çünkü atıf, bir de kitap geldi. E kitap belli Kur'an, nur ne? Bütün tefsirler, bütün sahabe diyor ki Nur Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Hulüktümün nur illâhi. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Mevla'dan bir parça ayrılmış manasına değil. Mevla Teala vasıtasız olarak, direkt olarak, bir nur yarattı vasıtasız. O nurda bu Küni, habibi Muhammed'e. Sen benim sevgilim Muhammed olasın Sallallahu aleyhi ve sellem. O nur ilk yaratılan nur. Velmu'minun min nuri. İnananlar da benim nurumdandır. Biz onun nurundanız elhamdülillah. Şimdi o hadisi şerifi okuyacağım size. Allah'ın ilk yarattığı şey nedir? Benim nurumdur ey Cabir diyor. Onur'dan neler yarattı bakalım. Arş'ta Onur'dan, kürsüde Onur'dan, Cibril'de Onur'dan, Mikail'de Onur'dan. İlk yaratılan nur Resulullah nuru sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evvelü mâ halakallahu nuri. Allah'ın ilk yarattığı benim nurum. Mahmut Efendi Hazretlerimizden yıllar yılı bu hadisleri dinleyerek büyüdük yani. Ama tabii kaynaklarına da eriştik. Kaynaklarını yazdık kitaplarımıza. Benim nurumdur. Peki Allah Teala diyor size nur geldi. kâb Ahbar da diyor ki Resulullah nurdur. E şimdi sen Allah'a çatamıyorsun peygambere çatamıyorsun kime çatıyorsun? Rasulullah'ın nur diyen kâb Ahbar'a çatıyorsun. Vay Yahudiliğe meyletmiş. Ne yapmış da Yahudiliğe meyletmiş? Resulullah Efendimiz'e nur demiş. Resulullah'a nur demeyin ne alakası var Yahudilikler? Ne alakası var? Kur'an nur diyor ona. On sonra meşhur ayet şimdi okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne buyuruyor? Estağfurullah. Ya ayyuhan nebi inna ersalnak şahide inna ersalnak şahiden ve mübeşşiran ve nezira. وَدَاعِيَنْ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ ve جَمْ مُن۪يرًا Sadakallahu ve Ey nebi zişan Biz seni ümmetine şahit olarak gönderdik Şimdi bizim burada toplandığımızı biliyor mu? Görüyor mu? Görmeyen şahit olur mu? Şahit Müjdeleyici gönderdik Uyarıcı gönderdik Allah'ın izniyle Allah'a çağırıcı gönderdik ve siracen bir kandil olarak gönderdik sirac ne demek? Güneş Kur'an-ı Kerim'de güneşe de sirac diyor he? ve cealeşşem ise siraca güneşi sirac yaptık, sirac kandil e güneş nasıl kandil? işte öyle biz seni kandil olarak gönderdik nasıl bir kandil? münira nur saçan şimdi bir nur olur etrafı aydınlatmaz Mum gibi bir şey olur. Biz sen diyor nurdan da ötesin. Sen öyle bir nursun ki alemleri nurlandıran bir nursun diyor. E bu da ayet. Sen şimdi adam Resulullah'ın nur dedi diye niye atama Yahudi diyorsun ya? İşte burada maraz var. Şimdi bu adamı hala dinleyenler var mı? Bunu okuyanlar var mı? Bu adamlar peygamberi canından çok sevebilir mi? E şimdi canımdan çok sev, canından çok seviyorsun. Senin canına bir şey deseler, anana bir şey deseler, babana hakaret etseler, sen durmuyorsun. Ama canımdan çok sevdiğim dediğin Peygamberine hakaret ettikleri zaman, sen o da bir görüş. İşte o da bir görüşse, sen bu sevgide yalancı sahtekarsın, Sen sevgide samimi değilsin. Seven sevdiğine böyle muamele yapmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, sünnetimden ayrılmayın. Sünneti ne demek? Onun gibi inanmaktan başlar. Onun itikadında ne var? Sahabe-i kiramı sevmek var. Sevmek şart. Allah onları met etti Radıyallahu anhü ve radıyallahu anhü. Ben razıyım, onlar da benden razı buyurdu Kur'an'ında. وَكُلَّ مَعْدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Allah bütün sahabeye cenneti vaad söz verdi Allah. Celle Celaluhu, sahabemi hedefinize tutmayın. لَا تَتَّقِدُونَ غَرَضَنْ بَعْد۪ي Benden sonra sahabemin hâline konuşmayın. Onları hedef tahtası gibi efendim, hakaretlerinize hedef yapmayın. فَمَنَ حَبَّهُمْ فَبِحُبِّيهَ حَبَّهُمْ Onları seven, beni sevdiği için onları sevmiş olur. وَمَنَ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيهَبْغَضَهُمْ Onlara kızan, bana kızması sebebiyle onlara buğz eder. Yani bana buğz etmeyen onlara buğz etmez. Dolayısıyla ''Beni seven onları sever.'' Bunun tersten okuduğun zaman ''Onları sevmeyenin bana sevgisi yoktur.'' Bu açık. ''Benim sevgimle onlar sevilir.'' diyor. Daha ne diyecek yani? Ama dün Hayrettin Karaman beyefendi gazetesinde ne yazıyor? ''Bana da fasık.'' demiş. Beni tevbeye davet etmiş. Ben tevbe ediyorum zaten. Senin davet etmen elezim yok. Her gün kaç defa istiğfar ediyorum. Ondan sonra benden helallik alsın abi. Niye helallik alacağım senden? E diye ben efendim şunu demedim, bunu demedim. E bu kitapta yazıyor. Polemik değil diyalog kitabında. O kitabı ben sahiplenmedim. Ne olacak şimdi? Ben o kitapta kolektif abant toplantıları, ale bulaç vardı. O vardı, bu vardı. Bulamaç yaptılar. E kartılar arkadaşlar. Yanlış anlaşılmaya müsait Yanlış anlaşılmaya müsait laflar olduğunu kabul ediyorum. Bak şimdi. İleri-geriler var, tertip hataları var. Kabul ediyorum. Halbuki oradaki laflarda ne vardı? Oradaki laflarda şu var. Yahudi olduğu halde bugün kafir olmayanlar var. Lafa bak. Kur'an'ın gayesi milletin müslüman olması değil. Bu, bu laflar var. Ben bu lafları sahiplenmiyorum. Sahiplenmiyorsan, sen bu lafları yazan, kitabı çıkaranı niye tekzip edip dava açmıyorsun? Bu kadar büyük bir lafı benden tarafa, bir yayın evi nakletse, ben o dava açmaz mıyım? Tekzip yapmaz mıyım? Dünyayı ortalığı ayağa kaldırmaz mıyım? Ben böyle bir şey demedim, bu ne biçim iş demez miyim? Burada şirk kelimeleri var, sen niye sustun kaç senedir? Abant toplantıları devam ederken iyiydi, yollar ayrılınca mı böyle oldu? Ha Sen... Şimdi ne diyor biliyor musun? Benim yakında diyor dinler arası diyalogla ilgili bir görüşlerime kitap çıkacak. O kitabı sahipleniyorum, onu okuyun. Yani nedir? İşleri düzeltiyor, kırıkları çıkıkları telafi ediyor. Şimdi yeni bir şeyle milletin öne çıkacak. İşte ben bunu sahipleniyorum. Gelmişsin 70 bilmem kaç yaşına. Bugüne kadar gelen hepsi at, milleti efendim saptır. Ondan sonra gel bugün yeni kitap çıkarıyorum. O zaman onu teksip yap baştan. Onu ben sahiplenmiyorum, sahiplenmiyorum demekle kolay mıydı? Yahudi Hristiyan cennete gidecek, Allah'a inansa, ahirete inansa yeter, bizim Peygamber'e inanmasa olur, İslam'a girmese olur E bu benim görüşüm değildi. Kimin görüşüydü? Abduhların bilmem kimleri, Mason abduhların. E tamam abduhların görüşüce, sen bunun altına demen lazım ki, böyle görüşler var ama ben bu görüşleri kabul etmiyorum. E tefsir yazmışsın, tefsirde reddetmemişsin. Diyor ki naklettim. Böyle nakil olur mu ya? Naklettikten sonra reddetmezsen bu millet ne zanneder? Şimdi efendi kardeşlerim, ne diyor ondan sonra? Çüppeli bana iftira diyor. Ben bunları demedim ama ben ne dedim? Muaviye'yi sevmem dedim. Yine söylüyorum diyor. Muaviye'yi sevmem. E şimdi sen gel bakalım buraya. Bu da öbürlerinden aşağı kalmaz ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahabemi sevin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ım a'allimul hesabı ve gil azabı Muaviyeye hesabı öğret, onu azaptan muhafaza et Hadi bakalım şimdi Allah'ım ve Câl'u Mehdi'ye Ya Rabbi sen onu hidayete erdir, İnsanları da onunla hidayete erdir e, Tirmizi'de hadis var, Ahmed ibn Hanbel'de hadis var Resulullah Efendimiz'in dualarına mazhar olmuş Bir sahabeden bir zat için İslam'da bu kadar fetihler yapmış bir zat için Biz Peygamber demiyoruz, Haşa Masum demiyoruz ''Amma ve lakin, sen kalkıp da böyle bir sahabeden zatı sevmem, ehli sevgisiyle onun sevgisi bir kalpte buluşmaz.'' Bu ne biçim laf? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli seviyor muydu? Seviyordu. Sahabesini de seviyor muydu? Seviyordu. Sen diyorsun ki ehli sevgisiyle bu sevgi birleşmez. Hazreti Muaviye'nin yanında kaç tane daha sahabeden vardı? Ayşe oradaydı. Talha oradaydı. Zübeyir oradaydı. 10.000'den fazla sahabe vardı orada, Amr-i bin As oradaydı. Sen diyorsun ki, Resulullah bunları sevmiyor muydu? E seviyordu. Diyorsun ki, bunların sevgisi bir kalpte birleşmez. E sen Resulullah'a iftira diyorsun, Resulullah onları da seviyordu, El-i Beyt'ini de, sahabesini de seviyordu. İşte işte, Efendiler! Resulullah Efendimiz'i ne kadar seviyorsunuz? Canımızdan çok diyorsunuz. Resulullah'ın sünnetini bozan, ehl Sünnet itikadını tahrip eden adamlar bu gazetelerde yazıyor ve bu yayın organlarında kitapları yazılıyor ve bunlar eveni millete konuşmalar, hitabetler yapıyor. Ama hala bu millette onların peşine gidenler, dinleyenler, benimseyenler de bulunuyor. Bu ümmet nasıl peygamberi canından çok seviyor? Canından çok seven buna tahammül edemez. Ne yapar? Reddiye yapar, tekzip yapar, dinlemez. insanları uyarır. Bak burada sahabeyi sevmem diyen adam var. Bunun hocalığına itibar edilmez. Sahabeden birini sevmeyenden Rasulullah beridir. Sallallahu aleyhi ve sellem. He? Rasulullah'ın sahabesine hakaret eden adamlara. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ben onları tevbeye davet ediyorum. Allah tevbe nasip eylesin. Ben dua diyorum bakın, beddua atmıyorum. Ama mesele nedir? Hazreti Ömer gelip de seni her şeyimden çok sevdim. Canımdan çok sevemedim dediği zaman dürüstlük yapıyor. Çünkü canımdan çok dediği zaman onu yaşaması lazım. Hadi yat önüme bakalım. Keseceğim seni dediği zaman boğazını feda etmesi lazım. Hemen o anda canını verebilmesi lazım. Hazreti Ömer bu meseleyi bize ibret olsun diye söyledi. Ne oldu o zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ya Ömer hatta seni sevmeni şettemin nefsiğe yani sen beni canından da ileri sevgiye sahip olamazsan imanın tamam değil. Hazreti Ömer Efendimiz bir titredi, bir ürperdi. Dedi ki elan ente hubbule nefsi şu anda ya Resulallah canımdan da daha sevgilisin. Elan ya Ömer ''Şimdi senin imanın kemale erdi.'' Yani öyle canım feda olsun, anam babam feda olsun laflarıyla olacak olsaydı, bu işler ispat ister, dava delil ister, muhabbet itaat ister, sevgi teslimiyet ister, seven sevdiğine boyun eğer, seven sevdiğini anar, çok zikreder, çok hatırlar, onun müdafasını yapar, onu hakkında konuşturmaz vesaire vesaire. Sevginin kaideleri vardır. Kuralları vardır Sen canından çok sevdiğin biri hakkında senin yanında konuşulup da sessiz kalamazsın Kalırsan sevginde samimi olamazsın Bitti Onun için Tabii ki bu bizim için bir sevgidir Biz seveceğiz ama her gün biraz daha sevgimizi artıracağız Artırmak için siyerini okuyacağız onun faziletlerini okuyacağız, onun bize düşkünlüğünü konuşacağız, onun bizi ne kadar sevdiğini, bizim için sabahlara kadar ağladığını, uyumadığını, sahabesinden ziyade ayrı bir noktada. Ya Leyteni katledici İkvan, keşke kardeşlerime kavuşsaydım. Ya Rasulullah, biz senin kardeşlerin değil miyiz? En tüm ashabi, siz benim arkadaşlarımsınız, kardeşlerim başka. velakin laik İkvanime yetüne badi, yeminüne bir <gülüyor> velem yaraun. Kardeşlerim beni görmeden bana iman edecekler. Beni görmeden bana ittiba edecekler. Bak burası güzel. Ben buradan biraz ümitliyim. Onlardan her biri malını, ailesini de feda etse hatta canını da verse de beni dünya gözüyle bir kere görmek isteyecek. İşte ben burada bakıyorum. Şu cemaatten her bir ellerine tek tek sorsam desem ki her şeyin feda canında gidecek bir kere göreceksin dünya gözüyle sonra öleceksin desem ben inanıyorum belki hepiniz ama ekseriyetiniz ben bir göreyim de ölürsem öleyim dersiniz gibi geliyor bana bak ben burada iddia ediyorum işte ben böyleyim ha ben bunu şimdi iddia ederim deminkini o kadar edemedim bak şimdi sahtekarlığın bir lüzumu yok ama dünya gözüyle görsem çoluk çocuğu da görmeden ölebilirim yani. Bak ölebilirim. Çünkü zaten o zaman ne oluyorum ben? Sahabe olduğumuz zaten köşeyi. <gülüyor> Cennetlik olduğum garanti ne yapacağım? Bu leş dünyayı. Canım çıktı zaten burada. İşi garantilersem hemen gideyim yani fark etmez. Korkumuzdan duruyoruz ki yaşarken belki işleri düzeltiriz diye yani. Tevbe kapısı açık hiç olmazsa. Hepimiz günahkarız yani. Onun için bu sevgi işi bir hadis-i şerifi geriden getirelim. Menahya sünneti fekennem ahiyani yolumu canlandıran, ehli sünneti dirilten, öldürülmüş terk edilmiş sünnetlerimi canlandıran beni kabrimden kaldırıp hayat verip canlandırmış gibi olur. Allah Allah. Onun için sakal deyip geçmeyin. Misvak deyip geçmeyin sarık deyip geçmeyin, ölmüş ve terk edilmiş bir sünnetimi canlandırsa beni hayata kavuşturmuş gibidir. Bu çok önemli. Ama en mühimi esas ehli sünnet itikadı bozulmaya çalışılıyor. Vehhabisi bir taraftan, şiisi bir taraftan, ehli sünnet dışı fırkalar, memleketi sarmışlar. İnancı ihya etse, ehli sünnet inancını diriçe canlandırsa, o tam bir hayat vermiş olur. Ve me nehyâni beni. Beni dirilten, beni sevdiğini ispat etmiş olur. Çünkü bir insan, kimi diril, dirilmesini ister? Sevdiğinin dirilmesini ister. Sevmediğinin hiç hortlamasını, ortaya çıkmasını istemez. Ama sevdiklerimiz için keşke gelseler, dirilseler isteriz değil mi? Onun için, beni, sünnetimi dirilten, beni diriltmiş olur. Beni dirilten de beni sevdiğini göstermiş olur. Ve men habbenike ane cennet. Beni seven de cennette benimle beraber olur. İnşallah tamam? Tamam. Şimdi terbiyeli bir şekilde mevlidimizi okuyalım. Ondan sonra salavat-ı okuyalım, kıyamımızı yapalım. Ondan sonra da Mevlid gecesi neler yaşandığından bir bahis. Doğarken sallallahzem neler oldu, neler göründü Sallallahu aleyhi ve sellem? Böylece bu fazilete erelim inşallah ve rahman. Evet. Emanla kurtuluşa erelim. Cennet ravzalarına girelim. Daha dünyadayken o ravzalarda yerimizi edelim. İnşallah Rabbim de ahirette de bu ravzalardan bizi mahrum eylemesin. Amin. Siz salavat-ı devam edin. Zaten abdestlisiniz. Salavat-ı şerife içinizden okursunuz. Ayağa kalkılma yerine geldi mi, e, ayağa kalkmak icap eder. Özrü var ise kalkamaz. Özrü olmayanlar kalkması edeptendir. O arada da Salam-ı at birlikte tekrar ederiz. Rahmet kapılarını Rabbim fetheder cümlemize inşallah. <messizlik> <messizlik> ee, e Euzümillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في القرار الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ خطاه فانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا ve isteğininin yolunu Allah ve onun gücüyle ilerletir. Çünkü Allah'ın yolunda ilerleyenlerin yolunu Allah bilir. Allah'ın اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقولوا سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقوا كناني كما جنح إليه الكثير وارتضا ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية فسمع في صلبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبا ابن مضار ابن نزار ابن معدي بن عدنان وهذا سلكنا ضمت فراده بناء السننة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وأمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فاعظم به من عقد تألقت كواكب الدرية كيف لام السيد الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم واسطته المنتقى وللله در القائل نسب تحسب العلا بحلاه قلدته نجومها الجوزاء حب ذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء ويكرم به من نسب ضهر الله تعالى من سفاح الجاهليه أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه ولله در القائل حفيظ الاله كرامه لمحمد صلى الله عليه صون اسمه ترك الشفا فلم يصبه عاره من ادم و الى ابي سرات سرى نور النبوة في يسارير غرارهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر الله قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم ''Allahümme salli ve sellim ve bârik aleyh...'' Salli aleyhisselam... Arada diyor ki ''Ya Rabbi bu salâb selamlarımızın güzel kokularıyla değerli kabri şerifini ı tırnak Buradan gidiyor mu oraya? Ravza'ya gidiyor mu? Salavat okuyoruz. Melekler ne yapıyor? ''Yübelliğûnü hanümet-i selâb'' Yeryüzünde seyyah dolaşan melekler var. Bursayı mı bulamayacaklar? Dağın başında bir kişi olsa bulurlar, denizin ortasında bir kişi olsa bulurlar. Koca Bursa'da koca külliyedeyiz yani. Bizimi kaybettiler yani. Melekler ümmetimden bana salatları, selamları ulaştırıyorlar. Allah inna Allah vekile bir kabri meleken. Allah benim mezarıma bir melek görevlendirdi. ve esma-ül halak külya. Bütün yaratılanların kulaklarını ona verdi. Hepimizin kulağı o melekte. Bütün yaratıkların kulaklarını ona etti. <gülüyor> <gülüyor> Kulak ne demek? Ağzından çıkarsa kulağı duyuyor. Kimin ağzından salat selam çıksa o melek duyuyor. Felan oğlu, felan oğlu, falan ümmetin sana salat okudu ya Resulallah. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem, cuma gecesi, cuma günü melek devreden çıkıyor, kulağımla işitiyorum. Ama diğer vakitlerde melek getiriyor, فَاُثْبِتُوا عِنْد۪ي fi صَحِيفَةٍ beyda. Ben de o salatı, yanımda bulunan beyaz bir dosya var Nur gibi, o beyaz dosyada onun adını ve okuduğu salavatı kayda geçiriyorum, yanımda tutuyorum. Yarın Sırat Köprüsü'nde ayağa tökezlenenler olduğu zaman, ümmetimden bir adam gördüm, tam Sırat'ta giderken cennete, Kökezlendi cehenneme doğru gidecekken, bana okuduğu salavatı yetişti, elinden tuttu, kaldırdı, sıratı geçirdi, diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat lazım. He? Evlen nasibi yevmel kıyameti Ekserum aleyh salaten. Kıyamet günü bana insanların en yakını kim olacak? Bana en çok kim salat okuduysa, o bana en yakın yerde bulunacak. Onun için salat selam kitapları çok yazdım, yazıyorum. Neden? sizi teşvik için artıralım inşallah ta ki birçok faziletli Salat selamdan hissedar olalım inşallah Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim amin ve lemmâ râdallahu Teala ibraz haqiqatihil muhammediyeh في ظهاره جسماً وروحاً بصورته ومعناه نقله إلى مقر من صدفة آمنة الزهرية وخص القريب المجيب بأن تكون أم لمصطفى ونوديه في السماوات والأرض بحملها آل لأنوار الذاتية وصبا كل صب اللوب نسيم صبا فكوشيت الأرض بعد طول جد بها من النبات حللا سندسيه وائنات الثمار ودنا الشجر للجاني جنا فنضقت بحملي كل دابه لقريش بفصاحل اللسن العربية فخرت لسره الاصنام على الوجوه والافواه وتبشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميا وبشرت الجن بظلال زمنه فانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية وله جب خبري كل حبر خبير في حلا حسن تاء وأتى في المنام فقيل لها إنك عملت بشيد العالمين وخير البرية فسميه ذا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ستحمد عقباه عطر الله قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد جتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهر سقيما يعانون سقمه وشكواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية فآنا للزمان أن ينجلي عنه صداه خضر أمو ليلة مولدي آسية ومريم في نسبة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله تعالى عليه وسلم نورا يتلأ لأسناه بسم الله Sallallahu Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi ve sellem Merhaba ya merhaba ya merhaba يا رسول الله أهلا ومرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Al-Salaat wa s-salamu alayka ya seyid al-awaleen wal-akhirin Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam ala muhammad صلى الله عليه وسلم بشرى لنا نلنا المنا زال العنى وفالهنى فالدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنا العنا واف الهنا صلى الله عليه وسلم صلى الله على عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نفس الطيب باللقاء يا نفس قري اعينا ها ذا جمال المصطفى انواره لاحت لنا بشرا لنا نلنا المنازل العنا وقف الهنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, الله, عليه وسلم الله على محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا مرحبا Merhaba ya hayırdaayi sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahumme salli ala sayyidina muhammedil حبيب المحبوب شاف العلى لمن فرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما وسعه علم الله بسم الله اللهم صلى الله عليه فلله در القائل ومحيا كالشمس منك مضيل أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنهله النساء واتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشر الهواتف في قد وَلِدَ الْمُصْطَفَى وَحُقَّ الْهَنَاءُ هذا من قدس القيام عند ذكر مولده الشريف اِمَّةٌ ذَبُوا رِوَيَةٌ وَرَوِيَّةٌ فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ تَعْظِيمُهُ صلى الله عليه وسلم غَيَةَ مَرَامِهِ وَمَرْمَاهِ عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيمُ بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبرز صلى الله تعالى عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العليا مميا بذلك الرفع إلى سؤدده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بهاته كالبنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور منا وادخل الكعبة كعبة الغراء مقام يدعو بخلوص صنية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه واعطا وولد صلى الله تعالى عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع الشرج بيد القدرة الهيية طيبا دهينا مكحولا بكحل للعناية عينا طيلغتنا وجد عبد المطلب بعد سبع ليال سويه فاولما اطعم فسمى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واكرم مسواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديم من صلاه وتسليم Allahümme salli ve sallim, ve barik alayh Ve al-zahar عند evlâdeti sallallahu ta'ala alayhi ve selleme khawarik ve gharaibu ghaybiyyah İrhâsalli nubuvveti ve i'lâman bi'annehu mukhtarullahi ta'ala ve müjtabâh Fezîdeti s-semâhu hifzâh وردة عنها المردة وذب النفوس الشيطانية ورجمت نجوم النيرات كل رجيم في حال مرقى وتدلت إليه صلى الله تعالى عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها بهاد الحرم ورباه وخرج معه نور نضات لقصور الشام القيصرية. فرآها من بضاح مكة داره ومغناه فانصد عليوان بالمدائن الكسروية الذي رفع انو شروان سمكه وسواه وسقط أربع عشر من شرفات العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وقمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيّاً وغاضت محيرة سابت وكانت بين مذان وقدم من, من البلاد العجامية وجفت ذك فواك ومج السجاج ينابيعها كلمياً وفاض غادي سماء وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها من قبل ما ينقع للضمآن لها. وكان مولده صلى الله تعالى عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يُعد شجره ولا يختلا خلاه واختلف في عام بلاده ما في شريعة في يومها على أقوال للعلماء مروية. والراجح ان قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الاول من عام الفيل الذي صد الله تعالى عن الحرم وحماه عطر الله مقبره الكريم بعرف شديم من صلاه وتسليم اللهم صل وسلم ve Sallallahu aleyhi Muhammed. Ve dhaatu'n ve yaman, Süvebe'tü'n İslamiye, ki i'takaha Ebu bin Efendim Sallallahu aleyhi sünnet annelerinden bahsederken validemizi söylüyor. Süveybe validemiz kim idi? Ebu Leheb'in çariyesiydi. Ebu Leheb, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nesiydi? Amcasıydı. <gülüyor> Fakat babası Abdullah, 25 yaşında çok genç vefat ettiği için, e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dünya gözüyle göremediği için, kainat efendisi yetim olduğu için, sallallahu aleyhi ve sellem, amcaları, e yani Abdullah Efendimiz'in babasının kardeşleri, ona çok üzüldüler, çok acıdılar. Zaten memleketine de dönemedi. Ticaret için gitmiş idi. Şam tarafına. Abdülmuttalip onu yollamış idi. Yani babası. Gazze tarafına gitti. Gazze'de de çok hasta oldu. Yorgun düştü, zayıf düştü. Medine-i Münevvere'ye geldi. Orada dayıları var, yani akrabaları var. Onlar da biraz misafir oldu. Yol güzergah oradan geliyor Mekke'ye. Ondan sonra orada vefat ettiği babası kabri nur olsun, derecesi hali olsun. Amin. Amin. O mübarek vefat edince kardeşleri çok mahzun oldu, çok üzüldü ki işte oğlunu da göremedi, çok da erken öldü, vatanına bile dönemedi, Mekke'ye yetişemedi diye o arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı, teş dünyayı teşrif edince Süveybe validemiz onun cariyesi yani hizmetçisi amcasının Amine validemizin yanında bulunuyor işte hizmetinde Doğum telaşesi var Döndü geldi Ebu Lebe dedi ki Pazartesi gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece İsneğin gecesi Yani pazartesi gecesi pazarı Pazartesiye bağlayan gece ne zaman imsak olmasına yani savuruyoruz ya, imsak kesiliyor, i̇şte Ramazan'da ezan okunduğu vakit. İmsak vaktine bir saat kala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif etti. O anda yani gündüzü, gündüz giriyor artık, bir saat sonra imsak olacak, gündüz gelecek. O saat çok önemli, o saat kabul saati kef suresinin sonunda okup da gece yatarken yatağına yatar. Sonra ya Rabbi beni en sevdiğin vakitte beni uyandır ve duamı kabul et diye dua etse uyusa o saatte uyandırıyor Mevla. Ben onu denedim. O saat kurmakla değil Allah'ın en sevdiği vakit ne zaman meselesini anlamak için. işte imsa bir saat kala Efendimizin tam dünyayı teşrif ettiği an var ya o an işte dua yüzde yüz kabul o anda da Allah uyandırıyor. Da abdeste falan gitmeden yatakta duaları var okuyorsun. Zaten Bukhari hadisinde de var. La ilahe illallah mulk ve kadir. ve ve la ilahe illallah Bu da abdestten evvel. Yatakta uyanır uyanmaz bunu okuyacaksın. Sonra diyor ki namaz kılarsa o namazının kabul olacağına garanti söz veriyorum Bukhari hadisi. Çünkü garantimiz yok, ama peşine abdest alıp namaz kılarsa kabul söz Yahut da derse Allah'ım mağfir li yarab beni affet Onun da affolunacağına söz, isterse peşine yine yatsın Yani teheccüde kalkmasa bile, o zikri yapıp uyusa bile Affet beni derse mutlaka affedilecek Ev daha üstü yiyip, yatakta oturduğu yerde Çünkü o an Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ne dua ederse kabul olacak ben de çok öyle az rastlıyorum yani. Kalkınca unutuyorum. Gidiyorum abdeste hemen. Yani yatakta oturup şeyi unutuyorum. Ama birkaç kere böyle hatırlıyorum. Hatırladığım zamanda samimi söylüyorum. Yüzde yüz kabul olunan bir saat bir an. Hoca efendi sana verildi. İste ne istersen dendiği anda hemen ne diyorum? Ya Rabbi ehli sünneti aziz eyle. Ehli bidatı zelil eyle. Amin. Benim de derdim bu arkadaş ya. Benim derdim bu. Ehli sünnet dışı adamların aziz olmaması lazım. Çünkü bid'at, sünnet dışı bir intikat bu. Reformist bunlar. Buna dua ettim geçenlerde. İnşallah kabul eserini görürsün. Siz de dua edin ama siz tabi uşak isteyen var, kuşak isteyen var, araba isteyen var. Sizde mesele çok yani. Mübarek nereden gelecek sıra sizde dine imana? Gelir inşallah bir gün. Allah hepinize iman selameti versin. Ben de size dua diyorum, unutmuyorum sizi. Ondan sonra. Şimdi Süveybe, cariyesi geldi. Ebu Lebe, gecenin bir vakti sabaha karşı müşriklerin de biliyorsunuz en ağır uyku zamanı içerlere derler tulum gibi yatarlar en ağır uyku zamanı geldi vurdu kapıya ne bağırıyorsun yani ne kaldırıyorsun bu gecenin bir vakti ne oldu dedi ki Abdullah'ın oğlu oldu Abdullah kim Ebu Lebe'nin kardeşi dedi Abdullah'ın oğlu oldu başka zaman olsa Ebu Leheb var ya adamı oyar yani. Çok fena bir adam. Ya o cariyeyi ne yapar yani? Bir tokat çakar ona. Uykumu bozdun ya. Binel. Ama Abdullah'ın oldu. Yani Muhammed doğdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dendiği zaman bir sevindi. Bilmiyor ki başına bela olacak. <gülüyor> bilmiyor ki tebbet yeda ebiyle hep nazil olacak. Bilmiyor ki ve emrâtu hammâlet el Karısı da cehenneme otun olacak. E bilmiyor ama... Yine de sevindi mi arkadaş? He? Sevindi. Sevinince, şimdi sevinmek, ne olmaz sevinmek? Arkadaş, sevinmek laflan olmaz. Ben geldim şimdi, sen de çok sevindin. Sevindin ama, bize ne bunlar? Değil mi? Bir ikram lazım, ikram. Dedi ki, sen dedi, bundan sonra hürsün seni azat ettim dedi yeğenimin müjdesini getirdiğin için kölede değerli mal yani çok kıymetli bir maldır bir cariye bir köle onu hürriyetine kavuşturdu bu sevincinden dolayı adam yine bir şey yaptı ikramda bulundu yani bu sevgi de lafta sevinme de lafta kalmadı şimdi sonradan da Süveybe validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve emzirenlerden oldu süt annelerinden biri Süveybe'dir Radıyallahu Teala. Şimdi Ebu Leheb kafir olarak öldü mü? Kimsenin ölüsünün arkasından ismiyle lanet okuyamıyoruz. Ancak kafir olarak öldüğü sabit olan ölürken de kimin nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Ancak Ebu Cehil'i biliyoruz. Hadisle sabit. Ebu Leheb'i biliyoruz. Kur'an'la sabit. Kafir olarak öldüğü garanti yani. Bir kardeşinin adı da ne? Hz. Abbas, Efendimizin amcası. Hz. Abbas, Müslüman olduktan sonra, kardeşi Ebu Leheb'i rüyasında gördü. Nasıl gördü? Çok kötü bir durumda gördü. Cehennemde nasıl olacak durum? Cehennemde iyi olanı görülmüş mü? Dedi ki, mazalakıte, ey gidi kardeşim, nelere kavuştun? ruhlarda ölüm yok kafir de olsa mümin de olsa ruhu bedeninden ayrılıyor ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru ruhlar hayattadır dedi ki neye kavuştun benim peşimden bizden ayrıldın gittin durumu nedir dedi Lem el ba'dekum. ben öldükten sonra hayır nedir diye bir şey görmedim iyilik diye bir şey görmedim huzur diye bir şey görmedim rahatlık zor iş arkadaşlar ölümden sonra cehennemlik olmak çok zor iş Aynı dünyadaki gibi acı çekiyorsun. Sen zannediyorsun öldüm gittim, Ölüm gidilir mi? Acı çeken ruhtur. Ruhta diridir. Azap ruha oluyor. E insan da zaten öldüğü zaman elini kessen haberi yok. Niye uyuşturuyorlar da morfini verdikleri zaman ameliyatta kesiyorlar, doğuruyorlar, acımıyor? Ruh gidiyor. E ruh gittiği zaman duymuyorsun işte. E demek acıyı duyan neymiş? Ruhmuş. O ruh da diri işte ahirette. Kabir aleminde ruh diri. O zaman yandın sen. Ben de kurtuldum diye bir şey belli değil yani. E sen de, belki de ben de yandım, sen de yandın. Allah bu gece nürmetine bizi bağışlasın Allah. Sevgilisinin hürmetine bizi azade etsin Allah. Amin. Şimdi ne anlatıyorduk? Hz. Abbas Efendimiz Ebu Lehebi gördü. Bizden sonra neler gördün? Dedi ki sizden sonra hiç hayır görmedim. Ancak şu baş parmakları şu iki baş parmağının oyuğunda boğum var ya şu parmakların boğumları var şurası Şu efendim iki tane baş parmağımın şu boğumlarından her pazartesi gecesi cehennemde bile bana su veriyorlar dedi cehennemden çıkmıyorum ama her pazartesi gecesi şu iki parmağımın boğumundan bana su veriyorlar Niçin? Sevincimden Muhammed doğdu diye sallallahu aleyhi ve sellem. Süveybe'yi azat ettiğim için. Şimdi diyeceksiniz ki bu rüyadır. Ama bakın sonra bu rüyayı Hazreti Abbas kime anlattı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlattı. Yani uyanıkken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu dinledi mi? Dinledi. Bunu reddetti mi? Etmedi eğer bu rüya asılsız olsaydı Efendimiz ve ne demesi gerekirdi ya böyle bir şey olur mu o kafirdir ona su verilmez derdi. ama kainatın efendisi bu rüyayı ikrar etti yani kabul etti Efendimiz ve sünnetleri üç türlüdür kavli fiili ikrari yani ya bir şey söyler sünnet olur ya bir şey yapar sünnet olur ya da bir şey yapılır yanında sessiz kalırsa süküt ikrardan gelir lafını bilirsiniz. Onu reddetmemesi çünkü şeratsız bir şey olsa olur mu öyle şey derdi. Sessizce bu rüyayı dinledi ve bu rivayeti bakın İbnü'l Esir Camiu'l Usul'de, Abdurrezzak Musannef'te, Bukhari Sahih kitabında, Müslim Sahih kitabında, Begavi Şerhu's Sunne'de i̇bn Kesir el-Bidayede vesaire vesaire Ne kadar kitap kaynak vermişim burada Mevlid kıraatı kitabı Hem kendiniz de alın böyle mevlit okuyun, evde ocakta Tuzun üzerine, suyun üzerine, neyin üzerine okursanız Paralarınızın üzerine Burada dolu rivayetler var okumuyorsunuz ki O evde bereket olur, o ocakta bereket olur, o cüzdan da bereket olur, o tuz da Ondan yiyen şifa bulur Üzerine mevlid okunup da yenen bir rızkın, erzakın senin içinde sen affoluncaya kadar Allah'a istiğfar eder. Mevlid yani bu. Bunun faziletleri hakkında burada kocaman müstakil kitap yazdık. Mevlid kıraati kitabın adı. Mevlid kıraati okuması yani. Ondan sonra sağ tarafında Arapça mevlitler, sol tarafında da bu beyitler var. Şimdi ne diyor? İzekane haza kafirun. Kafiran ja azme bi tebte yadehu fi'l cehhim muqallada. Kim diyor bunu? Bak. İmam Suyuti bunu zikrediyor. Şemsüddin İbnu Nasruddin Eddimeskü Hazretleri, bu adam ki kafirdir. Kuranda tepbet yeda ile zemmi gelmiştir? Eb cehennemde ebedi kalacak, hiç çıkmayacak. Etan neufiyemil isnayni daima yufafuanul isyururi bi ahmeda. Ama kitaplara bakıyoruz, Hazreti Abbas'ın rüyasını görüyoruz. En sahih kitaplarda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tasdik ediyor ki Pazartesi günleri. Ahmed Aleyhisselam doğduğuna sevindiği için Ebu Leheb'in bile cehennemde azabı hafifletiliyor ve ona su veriliyor. Şimdi gelelim bize ne bundan? Bize çok büyük müjde var bunda. Femezzannu bil abdillazi tul ulumrehi bi Ahmed mesruran ve ma'tem muhide. Peki ömrü boyu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gönderildiğine sevinen ömrü boyu mevlidi Şerif'i kutlayan, okuyan, dinleyen ve hayatı boyunca o Resulullah'a salavat okuyan ve imanlı olarak ölen kişi ne kadar günahkar olursa olsun onun cehennemde kalacağını kim düşünebilir diyor İnşallah bu bize müjdedir Biz Resulullah ile sevindiğimiz için Allah da bize azap etmeyecek inşallah Azaptan eman var Bu mübarek gece hürmetine Şimdi e, bu eserde tabi bu ustada çok rivayetler şeyler var Mevlid-i Şerif burdan de okunabilir bir bu kadar daha kaldı ama jeneratör belli olmaz aksaklık eder bir şey eder, izdiham var, kapılar dolu, dışarılar dolu ondan dolayı ben bu mübarek gecede olanlarla ilgili birkaç rivayet zikredeyim ondan sonra dua edelim inşallah şimdi gelelim bir kitabımız daha var ha yine bakın bir şey daha anlatayım size Ebu Nüaym Hazretleri Hilyetü'l-Evliya'da zikrediyor. Ebu Nüaym büyük hadisçidir. Hilyetü'l-Evliya muteber hadis kitaplarındadır. Hadis kitaplarında sekiz tabaka vardır. Bukhari, Müslim gibiler üst tabakadadır. Böylece tabakat vardır. Bu tabakattan e, yer almış sekizinci basamak gibi Ebu Nüaym Hilyetü'l-Evliya isimli eserinden. Burada Vehbi bin i Münebbi Hazretleri anlatıyor. İsrailoğullarında Eski Ümmet'te 200 sene isyan etmiş sonra ölmüş bir adam var Bu rivayet muteber bir rivayet sağlam bir kitapta zikrediyor. Cenazesini kimse kaldırmak istemedi ayağından tuttular çöplüğe attılar çünkü 200 sene işi gücü fısku kufucur adam günahkar ama imansız değil o zamanki kitaba peygambere imanı var ama şimdi de olduğu gibi Müslümandır ama sabah akşam günahdadır Böyle insanlar var. Allah istah Şimdi adamı ayağından tuttular, mezbeleye attılar. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Musa Aleyhisselam hayatta. Enikuruc fe salli Ya Musa, felen kulum vefat etti. Vahiy devam, peygamber olunca vahiy geliyor. Direkt Allah'la görüşme var. Celle Celal felan kulum vefat etti kimse de cenazesini kılmadı tuttular ayağından attılar çöple. git sen onun cenazesini kıl koca peygamberi yolluyor Musa aleyhisselam kimin cenazesine nasip olacak bir peygamber Hiçbirimizin cenazesinde böyle bir ihtimal bile yok peygamber kalmadı ey Musa benim bir kulum vefat etti onu günahkar diye attılar çöplüğe namazını bile kılmadılar sen çık onun namazını kıl Musa aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, İsrailoğulları şahitlik ediyor ki, bu kulun sana 200 sene isyan etti. E sen de beni cenazesine gönderiyorsun, sırf isyan etti. Allah Teala ona vahyetti. Hâdâ kâne illâ enneu küllemâ kâne neşerat tevrâta ve nazıra ile ismi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kabbelev ve vadavu alâ aineyh ve sallâ aleyh. Feşekertu lehu zâlik ve gafartu zünube ve zevvectu bisab'ine haura. ''Ey Musa, okulum 200 sene bana isyan ettiği doğrudur. Ama Tevrat kitabını ne zaman açsa, orada Muhammed'in ismini görürdü sallallahu aleyhi ve sellem.'' Tevrat'ta Efendimiz'in ismi var mı? İncil'de var mı? Var. Tabii Tevrat'ta İncil'de Muhammed olarak geçmiyor. Ne diyor? Geçiyor. Faraklit. Baraklit diye de geçiyor. Faraklit diye de geçiyor. Faraklit'in karşılığı Ahmet. Çok hamd eden demek Nebu'l-Esta'l-Lah Ve'ith qala عيسى ibn Meryem Ya Bani Isra'il Ya Bani Isra'il İni Rasulullah İleykum Musaddiqa Musaddiqa Lima بين yediyye Minettevraati Wemubashira Mubashira ve bir resulü yati min ba'de ahmed. Sadakallahu azim. İsa aleyhisselam geldi dedi e İsrailoğulları. Ben sizi kendimden önce geçen Tevrat'ı doğrulayarak ve benden sonra gelecek Ahmed adındaki Rasulü müjdeleyici olarak Allah'ın gönderdiği elçisiyim. Yani geçmiş kitaplarda ismidik veriliyor. Bana 200 sene isyan etmiş bu kulup. Tevrat'ı ne zaman açsa, Habibimin adına baksa öperdi. İsmini öperdi, gözlerinin üstüne koyardı, ona salavat getirirdi. Ben de ona teşekkür ettim. Bütün günahlarını affettim, cennete girdirdim, 70 huri ile evlendirdim. Allah. Allah bu Allah. Kerem sahibi Allah. Ekramul ekramin bu. Sevgilisinin büyük hatırı var. Onun hatırı için yapmayacağı bir şey yok. Ancak o ki şirk üzere ölen, kafir ölenin affı yok. Ama zerre kadar iman ile ölen mutlaka Muhammed Mustafa'nın şefaatine erecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Estaizu Ve le sevfe yu'tiyke rabbuke fetardağ. Rabbin sana o kadar verecek, o kadar verecek. Yeter Allah'ım razıyım diyene kadar verecek. Buyuruyor ki: "Ya Rabbi sen beni yarın ahirette memnun edeceğini vaat ettin?" Mi? "Ettim. Razı olana kadar vereceğini söz verdin mi?" "Verdim." İzen la ardava vahidun min ummetin fi'na. O zaman ümmetimden bir kişi bile cehennemde kalırsa ben razıyım demeyeceğim onun için biz imanımızı muhafaza edelim sevgimizi artıralım muhabbetimizi ziyadeleştirelim İnşallah efendim bu önümüzdeki perşembe günüki derse de inşallahurrahman efendim çok muhabbetiyle ilgili hadis-i şerifler ve duyacaksınız inşallah bu kadarla iktifa edelim yine mevlidimizi okuduk elhamdülillah muhabbetimizi yaptık elhamdülillah sevgisiyle oturduk kalktık elhamdülillah bu sevgi bizi kurtaracak inşallah. Evet. Faziletli 40 salavatü selam yazdık. Abdülkadir Geylani Hazretlerimizin 40 tane salavat Allah ona ilham etmiş o büyük veliye. Orada ne zikirler ne salavatlar zikrettik. Şimdi bu adak kitabı mübarek mevlit gecesine yetiştiriyorum her sene Allah bana ömür verirse kainatın efendisi hakkında bu kitabı yetiştirdim. 300 60 sayfa Türkçesi var. 360 sayfa. Burada tabii çok şeyler okursunuz inşallah. Dergide de var. Derginin sonunda da taç sırası var. Onu okuyacaktım. Bilmiyorum işte böyle yaptı. Taç sırasını siz bulursunuz. Bir de derginin sonunda da size böyle bir şey var. Arkasından sakın düşürmeyin. Bunda Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından, zikirlerinden imamı Buni Hazretleri buyuruyor. Kimse bunu okuyamasa bile Üzerinde taşırsa, insan olsun, şeytan olsun, cin olsun, hangi melun inatçı, şerir, şerri olsun Asla ve kat'a bu üzerinde bulunan zata hiçbir şerli ve inatçı dokunamaz Ve zarar veremez Allah'ın izniyle Bu hediyedir Bu hediye olarak dağıtılıyor dergin içerisinde Bunun ne olduğunu anlamazsınız yerlere düşer Dikkat edin Geçen iki ayki dergide vardı Yanlış bir oldu başka bir dua basılmıştı bu duayı bastılar. Hepinize hediyedir bereket. Kimi korumak istiyorsanız onun üzerinde. Üzerinde olan zikirleri görebilirsiniz. Göz, göz görüyor. Acayip bir zikirler var. Ve Allah'ımızın isimleri var, sıfatları var. Amel edersiniz. Onu size söylüyorum. Evet, derginin baş taraflarında bir hacet namazı var. Hadis-i şerifte buyruluyor, aklıkıt olanlara bunu öğretmeyin. Çünkü ne dua kabul olur, yanlış şeyler isteyebilirler. Onlar bile kabul olma tehlikesi var yani. Onun için, bu salavat da bu namaz da yine neyle alakalı? Efendimiz'e salavatla alakalı. 12 rekat kılıyorsun, namazdan sonra duası var, secdede okuyorsun. Ezbere bilmiyorsan biri okur. Çünkü namaz bittiği için, hacet secdesi. Biri okur, sen onu tekrar edebilirsin. Evet. Ondan sonra efendim... Bu hacet namazı 23. sayfede. Efendimizin hakkını ödemek için okunacak salatü selam. 23. sayfede. Ondan sonra ismi azam Allah'ın en büyük ismi ne duasen kabul olur. Ayşe isabet etti. Tevafuk etti. Efendimiz de tasdik etti 85. sayfede. Bir kere okuyan dikkat. Abdullah Sekkaf hazretleri Evliyaullah'ın büyüklerinden buyuruyor ki Resulullah bana geldi dedi ki Allah sana bir salavat öğretti ilham etti bu salavatı bir kere okuyan okuyamasa bir kere bakan bakan bu salavat derginin en son sayfasında olması lazım şöyle bu sayfa arkadaşlara dedim ki iki sayfaya bölmeyin bizim millet yarısına bakar yarısını unutur tek sayfa olsun dedim bu salavat için İbni Abidin Hazretleri kaynak verdim Hoca İbn-i Abidin zikrediyor. Evliyaullah'tan bu sekka Hazretlerine Resulullah buyurdu ki Sana söz veriyorum. Sana Allah'ın ilham ettiği bu salavat Bir kere okuyan Bu gece okuyun da Dergimizde var. Okuyamıyorsa bir kere bakana takıyı, Bir şefaat edeceğimi tazminat veriyorum Bir de son nefeste imanlı öleceğini, Allah nasip edeceğine söz veriyorum diyor. Bundan büyük bir şey olmaz. Ya okuyamıyorsanız bakılmasına bile müjde olan şeyi yazdım size hiç olmazsa bakamıyor musunuz, kör müsünüz ya mübarek adamlar bu mübarek gecede salavat-ı şerifeyi artırırsınız İnşaallahu Rahman ondan sonra taç salatı var yani onu okuyabilseydik iyiydi taç salatını Efendimiz o kadar seviyor ki sakalı şerifi, saçı şerifini 21 gün 11 kere okusan sonra bir saçı şerifin yanına gelip 7 kere okusan saçı şerif hareket ettiğini Evliya Allah görmüşler. Şimdi bile görenler var. Saçı şerif hareket ediyor. En çok sevdiği salavat efendimizin. Bunu hiçbir kitabımda yazmadım. İlk olarak bu dergide yine yazılmıştır Mevlid ayı münasebetiyle. Allah Teala hazretleri 21 gün en azından okumayı nasip eylesin. İnşallah rahman. Işık gitmese okurum inşallah. Dinlersiniz. yalnız sayfa 94'te dergide bir ilimler var, bir ilimler var yani samimi söylüyorum maddi manevi abad olursunuz yani ne fakir kalırsınız, ne hakir kalırsınız çok ilimler yazdık Abdülkadir Geylani'nin kerameti kadar nakledilmiş, tevatürlü keramet hiçbir veliden zucur etmemiş ve zuhur etmemiş İz-i İbni Abdüsselam bile İmam Zeheb-i siyer belada söylüyor alimlerin sultanı İzzip i İbni Abdüsselam bile diyor bu kadar evliya geldi geçti Abdülkadir Geylani'den nakledilen kadar hiçbirinden keramet tasarruf nakledilmedi. Bu kitapla onun şefaatine erişirsiniz. 40 salavat Allah ona öğretti ve ilham etti. O salavatlardan yani amel etmeniz için inşallah bazı salavatlar var. Burada dolu. Hangisini söyleyeceğim? Bir tanesini söyleyeceğim. 5. sıygada 165. sayfada İbn Ömer Hazretleri anlatıyor. Bir adamı Resulullah'a getirdiler sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam deve çaldı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahitleri dinledi. Zahire göre hükmediyor. Şimdi hikmet var ya. Tamam gereken yapılsın şeraata göre. Eli kesilecek. Çünkü deve el kesilecek kadar bir meblağ tutuyor. Adam üzgün vaziyette döndü gitti. Dönerken bir salavat okudu. Adam. Hırsız denilen adam bir salavat okudu. Farklı bir salavat yani manası şöyle ki Ya Rabbi o kadar salat et ki Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salatlarından bir şey geri kalmasın O kadar bereket yağdır ki bereketlerinden bir tane eksik kalmasın O kadar selam ver ki selamlarından bir şey geri kalmasın Arapçası 166'da Tam o sırada Deve dile geldi Bu hadis-i şerifin kaynakları burada vardır Efendim Kaynaklarını da söylüyorum Hafız Ebu'l-Kasim İbni Beşküval, büyük muhaddis, İmam Şehavi gibi kitaplarda zikrediyor. Deve dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İnneu bu adam beni çalmadı, bu beridir dedi. Allah deveyi konuştu. Efendimizle zaten konuşurlardı. Sırttan konuştu, ceylan konuştu, neler. Deve dile geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, adamı bana geri getirin, elini kesecektiler. Çabuk geri getirin. Bedir ehlinden 70 tane sahabe koştu çünkü neden hani bir cezaya uğramasın 70 sahabe koştu getirdiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya sen nasıl bir adamsın ki deveyi Allah dile getirdi de melekler ufku kapattılar buyurdu o deve senin beri olduğunu söylerken melekler ufku kapattılar Allah Teala bana bunları gösterdi sen giderken ne dedin o da dedi ki ya Rasulallah ben dedi, böyle bir salavat getirdim. Allah bana ilham etti. Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Hatta la abga salati keşey. Ve selimu ala seyyidina Muhammed. Hatta la abga min keşey. Ve barka ala seyyidina Muhammed. Hatta la abga min keşey. İşte buyurdu. Onun için melekleri gördüm. Medine'nin sokaklarını yardılar. Hatta seninle benim arama bile melekler girecektiler. Ey adam! Sen ki bu salavatı okudun. Sırat köprüsünden geçerken yüzün dolunaydan daha parlak olarak geçeceğini Allah'a yemin ederim dedi. Yani ben size iki satırlık bir salavat yazdım. Kaynaklarında buraya yazdım. Bu kitapta öyle salavatlar bulursunuz. Abdül Gadir Geylani Hazretleri'nin rivayet ettikleri orada şerhler var, ilimler var. Yüzlerce sayfa efendimizin rahmet oluşu, merhamet oluşu İyilikleri, Allah'ın bize lütfu oluşu işte Bu gecenin dersinin başında okuduğum ayet de geçiyor burada. Allah müminlere ne büyük iyilik etti Aralarında bir Rasul gönderdi O Rasul onlara ayetlerini okudu Kitap okudu, hikmet okudu Hikmet ne? Ey İslamoğlu Kitabı inanıyorum diyorsun Hikmete niye inanmıyorsun? Vel hikmete, hikmet sünnettir Kitap başka, hikmet başka Kitap, Kur'an, hikmet, sünnettir Sünnet hadislerdir Ben size Rasul yolladım o peygamberim onları tertemiz etti onlara bilmediklerini öğretti onları dalaletten felaketten kurtardı cehenneme odun olacaktılar en azından hayvan gibi toprak olacaktılar şimdi cennete namzet etti elhamdülillah bakın hepimiz cennete girmeye adayız Allah adaylıklarımızı kabul eylesin amin. cennet istiyoruz Allah'ımızdan lütfeylesin cennetin cemali rızasını istiyoruz nasip eylesin amin, amin. bak nereden öğrendik de istiyoruz Sırat mı bilirdik, mahşer mi bilirdik, öldükten sonra yiteriz gideriz zannederdik. Adamlar etlerini kesiyorlar, hayvanları atıyorlar Budistler. Ölüleri kesiyor böyle, hayvan keser gibi kesiyor cenazeleri geçen haberlerde. İnsanlar gömülmek bile bilmezdik, taharet bilmezdik, temizlik bilmezdik. Zaten dini iman hiçbir şey bilmezdik. Allah bize öyle bir iyilik etti. Allah'ımızın bize en büyük iyiliği iman nimeti, İslam nimeti, Kur'an nimeti Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala sellem, Ümmet kılınma nimeti Evet, Musa aleyhisselam istedi İsa aleyhisselam istedi 12.000 peygamber istedi Ya Rabbi bizi ahir zaman peygamberine ümmet eyle dedi Allah Teala İsa aleyhisselamın duasını bir tek kabul eyledi Ona ölümü henüz tattırmadı İkinci kaç zamanda yaşatıyor ahir zamanda inecek de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olacak kendi peygamberlik hakkı baki bir de ümmet olma şerefine erişecek biz peygamberlerin bile imrendiği istediği bir makama bedava geldik anamızdan doğduk kendimizi ümmeti Muhammed'den bulduk sallallahu teala aleyhi ve sellem evet Allah Teala Musa aleyhisselam'a ey Musa izzim celalim hakkı için Muhammed ve ümmeti girmeden Hiçbir peygamberin ümmetini cennete sokmayacağım. cenneti haram ettim buyurdu. Önce Muhammed'im girecek. Sonra peygamberler. Sonra Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diğer ümmetler girecek. Dedi ki Musa Azam, ümmeti Muhammed kimdir? Ya Rabbi onların peygamberleri kimdir? Onlar çok hamd edenlerdir. Gece gündüz zikredenlerdir. Her halükarda tesbih edenlerdir. Efendim, gündüz oruç tutanlardır. Gece sabaha kadar... Teheccüd kılanlardır. Bu ümmette var öyle. Onların ümmetine biz de arada bu ümmetten geçiniyoruz. Ben onların azam ellerinde kabul edeceğim. Kelime-i şehadetle onları cennete idhal edeceğim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü abdu ve Musa Aleyhisselam dedi ya Rabbi ne olur beni de o ümmetin peygamberi yap. Dedi ki onların peygamberi kendilerinden gelecek. O zaman ya Rabbi dedi. Beni o peygamberin ümmetinden yap. Bak dikkat et. Koca Musa aleyhisselam Ebû Nuaym zikrediyor, büyük muhaddis bu rivati. Mevla buyurdu ki: "İstertem ya Musa sen önce geldin onlar sonra gelecekler. Ya Musa, se'cmuhu se beynaka wa beynu daril celal. Sana söz veriyorum cennetimde seninle onu buluşturacağım Allah buyur." Feya, on onun için ne bu rivayetle geldi. Âti kitap. "Fela tekun fi miretem Habibim, biz Musa'ya da senden önce kitap verdik. Onunla görüşeceğine, buluşacağına şüphe etme. Seni onunla buluşturacağım diyor, secde suresinde. Şimdi onun için, şerefimiz büyük, itibarımız büyük, ona ümmet olarak gelmemiz, bize şeref olarak yeter sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için, kainatın efendisinin rahmeti bitmez, merhameti bitmez, şefaati üzerimizden eksik olmaz, Evet. Yine bu kitapta yazdığım hadislerden bir ne diyor? Adem aleyhisselam mahşer meydanında arşın geniş bir bölgesinde oturmuş çocuklarından kim cennete, kim cehenneme gittiğini seyrediyor. Hepsi onun evladı. Hepimiz onun özbez evladıyız. O anda bakıyor, Resulullah, bütün peygamberler onun evladı, bütün ümmetler onun evladı. Bizim ümmetten birini melekler tutmuş cehenneme götürüyor. Hemen Efendimiz'e sesleniyor. Ya Ahmet, Ya Ahmet! Lepek Ya Ebel Beşer! Ey Beşer'in babası, buyur! Ey Ahmet diyor, bak senin ümmetinden birini cehenneme götürüyorlar. Yetiş şefaat et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yakamı paçamı sıvayacağım. Meleklerin peşine koşturacağım. Ey Ya Resulü Rabbi Gifu! Durun ey melekler, Allah'ın elçileri. Durun bakalım, bu kulun durumu neymiş? Bu ümmetimin hali neymiş? Belki şefaat edeceğim. Derler, Nahnul Gılâzu Şidâr. Biz çok katı ve şiddetli tabiatlıyız. Allah'ın emrine isyan etmeyiz. Ne olunuyorsa onu yaparız. Buna cehennem emredildi. Sen bizi durduramazsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve keser. Sol eliyle mübarek sakalını tutacağım diyor. Bu hadis İmam-ı Suyut'i naklediyor. Birçok kaynakta var. Sakalımı sol elimle tutarım, gözümü arşa döndürürüm bakarım. Ya Rabbi sen ve hatteniyellâ tüh zeynî fî sen söz verdin bana razı edecektin beni ümmetim hakkında rüşvahyet mi beni? O zaman mevla tarafından nida gelir meleklere. atayım <gülüyor> Muhammed'e. Ey melekler durun Muhammed'i dinleyin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben alırım o ümmetimi. Ey melekler siz bunu niye cehenneme götürüyorsunuz? Mizanda sol taraf ağır geldi günahlar sevaplara sakıl geldi. Öyle mi? Hadi mizana gidiyoruz. Götürürüm mizanda yeniden o tartıya koyarım. Tartıda yine günahlar ağır basar, sevaplar hafif kalır. O zaman ben yanımdan, kemerimden, belimden bir küçük kağıt çıkarırım. Parmak ucu kadar, o küçük kağıt bembeyaz kağıt. O kağıdı sevap tarafına bir koyarım, koyduğum anda sevap tarafı coşar taşar, günahlar dibe vurur. O kağıtta ne var? Onun bana okuduğu salavat var. O, o der ki, Ey Rabbimin en güzel kulu, senden güzelini görmedim, hoş kokulusunu görmedim, güzel cemallisini görmedim. Beni kurtardın. Gözümün yaşına kimse acımıyor. Melekler tutmuşlar Allah'ın emrini yerine getireceğiz diye beni atacaklar. Anam kaçmış, babam kaçmış, karım kocam yok. Kimse gözümün yaşına bakmadı. Sen bana yetiştin. Sen kimsin? Enebi yüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ben senin peygamberin Muhammed ustava'yım. Ben sana yetiştim. Niçin? Çünkü bana salavat okumuştun. ''Ben vefalıyım, ben ümmetimi unutmam, onun için en dar zamanında bak salavatı sana yetiştirdim.'' buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin kaynaklarıyla beraber cikletti. Onun için Abdülkadir Ceylani Hazretlerinin bu kırk salavatında erişilmeyecek makam yok, istenmedik dua yok, sığınılmadık bela yok, o kadar acayip dualar yapmış mübarek. Allah ona ilham etmiş. Ben de size bu mübarek gecede Mevlid gecesi bu böyle velayetin ada olmak üzere Allah nasip etti. Yıllarca daha her sene efendimiz hakkında her mevlitte bir kitap çıkartmayı bana nasip eylesin. Ömrüme bereketler versin. Vaktime bereketler versin. Sizin de ömrünüze bereketler versin. Okumanızı, amel etmenizi müyesser eylesin. Amin. Amin. Amin. Yani efendi kardeşlerim, salavat-ı okumak, onu sevmek onu düşünmek, onu anmak, onu hatırlamaktan daha büyük bir amel bilmiyorum. Bu kadar kitap gördüm, görmedim. Yani çok günahkarız. Onun için ne kadar günahkar olursak olalım, onun ismi şerifini analım, onun ismi şerifine hürmet edelim, salavat kitaplarını öpelim, isminin geçtiği yerleri gözümüze sürelim, 200 sene isyan eden adama bile bunun salavat hürmetine Allah peygamberini ülü azmden olan Musa aleyhisselam'ın cenazesini kıldırmaya gönderdi. Onun için bize de kim bilir ne Allah dostları cenazemize nasip olur da biz de af oluruz inşallah. Ama salavatı unutmazsak Resulullah bizi unutmaz. Unutursak unutuluruz. Allah unutanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Evet kardeşlerim. Ne diyor bir, birisi? Süfyan Sevri Hazretleri. Haçta bir adam gördüm. Devamlı salavat getiriyor. Adım atıyor salavat, ayağını kaldırıyor salavat Dedim ki, be adam Minası var, Müzdelife'si var, Arafat'ı var, Rabbena Atinası var Bu kadar dua var, salavat'tan başka bir şey bilmiyor musun? Dedi, sen benim başımdan geçeni bilmiyor musun? Bilmiyorum Koca süfyan Sevri anlatıyor Bütün kitaplar bunu zikrediyor O genç delikanlı bana dedi ki Ben babamla haç yoluna çıktığım zaman buraya gelirken Yolda bir durakta istirahata çekildik Öğlen vakti babamla ile yaparken Uykuya daldım Uykuda bana birisi geldi dedi ki Kalk uyan git babanın yüzünden örtüyü aç baban öldü Ama günahkar olduğu için Allah suratını kapkara etti Ben uykumdan uyandım dehşet içinde Geçtim yandaki yere Babamın üzerinden örtüyü bir çektim Baktım babam şişmiş mosmor sipsiyah olmuş Dedim aman ya Rabbi biz senin beytine hacca gidiyoruz bu babamda ne ameli vardı da bu babamın yüzü kapkara oldu? Öyle üzüldüm, öyle üzüldüm. Dünyada öyle bir şeye daha üzülmem. Babamın yüzü süpsiyah olmuş. Tam o anda daldım. Geçkinlik geldi bana. Allah ruhumu kabzet. Bir anda ama uyumuyorum. Babamın başında böyle duruyorum. Bir zat geldi. Güzel Güler yüzlü, güzel yüzlü, hoş kokulu. Ondan güzeli dünyada görme. Geldi Bismillah dedi. Babamın suratına elini bir sıvazladı, babamın yüzü bembeyaza döndü, karnına bir sıvazladı, şişti, indi. Tam giderken ben onun eteğine yapıştım. Dedim siz kimsiniz, bana bu, bu iyiliği yaptınız? Dedi ki, ben senin peygamberin Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Senin baban günahkar bir adamdı. Çok günahları vardı. Ama benim adım mu mutlaka salavat getir. Allah'ıma salli ala seyna Muhammed. Ve Beni hiç unutmazdı. Bu salavatını eksik etmezdi, ben vefalıyım, şimdi tam ölürken benden medet istedi, yardım istedi. Ben onu yardımsız bırakamazdım, onun için geldim, ona bu yardımı yaptım, onun yüzünün karalığı gitti. Ondan sonra dedim, Ya Resulallah, bana bir vasiyette tavsiyede bulundu musun? Adımını attın salavat oku, adımını kaldırdın salavat oku. Allahümme salli ala Seyna Muhammedi. Abdestli de olur, abdestsiz de olur ama edebeye uygun olan abdestlidir. Aman onu unutmayalım, unutmayalım, unutmayalım. O veli nimetimiz, sünnetlerine sarılalım. Sünnetlerini yaşayalım, yaşatalım inşallah. Ondan sonra yolunu yaşatalım, ehli sünnet itikadına sahip çıkalım. İtikadı bozuk olanları dinlemeyelim, kitaplarını okumayalım, sohbetlerine gitmeyelim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret eden, sahabesine hakaret eden, sevmem diyenlerden aman aman aman uzak duralım. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâ-i Benim yolumu bırakmayın, dört halifemin yolunu bırakmayın. وَاِيَّاكُمْ umur. الْاُمُورُ تَمَسَّكُوا بِعَوْقُوا عُدُّوا bin بِالنَّوَاجِزِ Ellerinizle sımsıkı sarılın, yetmez azu dişlerinizi de benim yoluma sımsıkı geçirin. Sonradan çıkan reformistlerin Dine bit'at katanların, işte İslamoğlu gibi kader yok diyor, alın yası yok diyor, haşa ve kella. Dine yenilik çıkaranların, yollarından bit'atlarından sakının. Ve inne kulle muhtezin bit'at. Her sonradan çıkan şey bit'attır. Ve <gülüyor> kulle bit'atin dalale. Benim sünnetimde olmayan bit'attır. Bit'at sapıklıktır. Ve kulle dalaledin fin'ar. Her sapıklık neticede ateşte sonuçlanacaktır. Ben Havz-ı Kevser'in başında duracağım. Ümmetimin, elim, elimle ümmetimi içireceğim. Ama ümmetim gelirlerken melekler bazılarını kovacak. Ben çok acıyacağım, üzüleceğim. Ey Allah'ın melekleri! Onlar da benim ümmetlerim. Bırakın buyurun gelsinler. O zaman melekler diyecekler ki senin ümmetin ama senden sonra senin dinine ilave kattılar. Uydurdular, çıkardılar, eksilttiler neler ihdâs ettiler, bit'atlerle dinini bozdular. Bunların senin havzında nasibi yoktur. O kadar üzüleceğim ama onları bana göndermeyecekler, içiremeyeceğim. Onun için amelimizde yanlış olsa da, kusur günah olsa da, bazı hatalar olsa da, kazalar cezalar olsa da, bunların telafisi vardır. İtikattaki bozukluğun telafisi yoktur. Sünnetin en büyüğü itikatta ona uymaktır. Âmenel rasûlü bimâ unzile ileyhimirrabbihi velmü'minûd Rasûl neye iman etti? Kendisine indirilene iman etti. Mü'minler de ona iman edecek. feynâmenû bimislimâ mentum bîfeqadî tedev Ey kullar! Benim peygamberimin ve sahabesinin inancı gibi inanırsanız hidayet bulursunuz. Sahabe kadere iman etti. Rasulullah s.a.s kadere iman etti İnna kulleşe khaleknâ bi kader Allah her şeyi alın yazısıyla kaderle yazdığını yarattığını Kur'an'da beyan etti Şimdi alın yazısı yok, kader yok, şu yok, bu yok Çıkmışlar bu adamlar Bunları dinleyenler var, Allah kurtarsın onları ya Rabbi Allah hidayet versin o kardeşlerimize Ben Allah için çırpınıyorum, yalvarıyorum Ehli sünnete kıl kadar ayrı, itikat bakımından, uzakta olanlardan, uzak duralım inşallah. Bak kainatın efendisi, havzımdan kovulursunuz diyor, ben üzülürüm diyor, beni üzmeyin diyor, ben size şefaat etmek istiyorum. Şefaat liye lil kebairimin ümmetim. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına ayırmışım. Küçük günahlar, hastalıklarla, belalarla, kazalarla ke olur. kefaret olur, keffaret bulur, telafi olur. Benim şefaatim kime ayrılmış? Büyük günahkarlara ayrılmış. Her peygambere Allah bir şefaat hakkı verdi. Her peygamber Allah'tan yüzde yüz anında kabul bir dua al, bütün duaları kabul ama bir de var anında kabul. Musa Aleyhisselam dedi Firavundan kurtar beni, kabul ettim. Kadıci Bediüzzaman, Harun Aleyhisselamla ikinizin duası kabul. Fes takıyım, istikamete devam edin. Kaç sene sonra Firavun helak oldu? Kırk sene sonra. Dua kabul ama vakti saati var. Ama bir dua var, anında kabul. Uludağ kaldır, kaldırır. Bir tane dua vermiş her peygamber. Her peygamber sıkıştı. İbrahim Aleyhisselam ateşe düştü. İşte İsmail Aleyhisselam Musa Aleyhisselam işte denize düştü. Yani bütün peygamberler sıkıştı. Duasını kullandı. Ben çok sıkıştım. Uhud'u biliyorsunuz. Dişleri mübarek şehit olduğu yüzüne miğferin halkaları geçti, bayıldı düştü, Hazreti Talha sırtında kaldırıyordu, indiriyordu kaldırıyordu. 66 tane yara aldı Hazreti Talha. Evcebe Talha, ey Talha cenneti vacip ettin ey Talha de. Efendimiz'i sırtına koyuyor, kaçırıyor, kafirler saldırıyor, Efendimiz'i bırakıyor, onlarla çarpışıyor, yeniden alıyor gidiyor. 66 yara ile ayakta duruyor. Şimdi o Hazreti Talha sevilmez mi? Ama o da Öbür taraftaydı. Onun için sen sahabenin arasına girme. Ağzını, gözünü bulaştırma, karıştırma. Allah o kanlara ellerimizi bulaştırmadı. Biz de dillerimizi bulaştırmayalım diyor İmam Şafii. Hazreti Talha de orada dur. Zübeyir dedin mi orada? Dur orada. Onun için onlar büyük fedakarlık ettiler. Canlarını siper ettiler. Her şeylerini ver her feda ettiler. Allah şefaatlerine nail eylesin. Sevem. Sen de diyorsun ki, onu sevemem, bunu sevemem. Seni kim sevmişte? sen onu sevmesen ne olur be? E şimdi kardeşim, Kâinatın Efendi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben dünyada ne kadar sıkıştım? O Bedir, o Uhud, o Hendek, o Hicret, o Sevir, neler neler. O Taif. Ama ben inni ehbe'etü şefaati li ümmeti yevmel kıyâmet. Ümmetim kıyamet günü çok zora girecek. Şefaata muhtaç olacak. Orda cehenneme girmesinler diye azaptan onları çıkarayım diye bir tane anında kabul hakkımı ümmetim için sakladım mahşere bıraktım diyor. Kim yapar bunu be? Kaç defa başımıza sıkıntı geliyor bak. Bir dua verseler bize bizde bir dua mı kalır Bize yüz verselerdi şimdiye kadar yüzü de gitmiş idi Çünkü iki de bir sıkışıyoruz yani. Ama Rasulullah bu sallallahu aleyhi ve hakkı çok büyük üzerimizde. Bu hakları ödemek için dergide bir salat var. Efendimizin hakkını ödememiz için 23. sayfada olabilir. Bu salavatı bir kere okursan bin kere okumuş olursun. Bu salavatı da öğrenin. İnşallah ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkına tazım için ne buyuruyor? Benim hakkıma tazım için kim salavat okursa Allah bir melek yaratmış bir kanadı doğuda bir kanadı batıda. Ayakları yedi kat yerin dibinde, boynu arşın altında bükülmüş. Bu kulum benim, Resulü'nüme salavat etti, onun hakkına tazim etti. Sen de kıyamet gününe kadar bu kuluma salat okuyacaksın buyurur. O melek de sana salat okur. Sen üç beş sene sonra ölürsün, gidersin. Hangi mezarlıkta olduğun bile kaybolur. İsmin ki unutulur, neslin kesilir. Hatta hali hayatında çocukların, torunların bile mezarına gelmez olur. Ama o meleğin sana okuduğu rahmet duası kıyamet gününe kadar devam eder. Çünkü sen Allah'ın sevgilisine tazim için salat okudun. Allahumme salli ala seynem Muhammed ve ala ali O salatı da bulursunuz inşallah. Dergiyle kitabı unutmayın. Hakları tazim edelim, ödeyelim. Daha neler var, neler var inşallah Rahman. Efendim. Şimdi taç sırasını da okuyalım. Allah'ımızdan cenneti istedik. Ya Rabbi ala seyyidina Muhammed ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil ala ala cennet, na'ûzü bike Allah nâr. Allahümme cennet, cennet min ve min ve min ve ma karaba ila am qawli <Sessizlik> Allahümme inna neseluka min khayri ma eselaka nabiyyuka muhammedun sallallahu taala aleyhi ve sellem. ne istedi sevgilin hepsini istiyoruz bu gece hürmetine bize ihsan eyle naudzubike min sharri ma suada keb nabiyyuka muhammedun sallallahu taala nelerden sığındıysa sevgilin habibin sallallahu anh, hepsinden sana sığındık sen muhafaza eyle ente'l musteaen aleykel وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ اِلَّا مِلّٰهِ الْعَل۪يلَ عَل۪يلَ <gülüyor> عَظَيْمٍ Bun barekece ümmetine, ümmetin, Habibinin, sevgilinin ümmetine rahmet eyle, merhamet eyle. Suriye'yi kurtar Ya Rabbi, Halep'i kurtar Ya Rabbi, Irak'ı kurtar Ya Rabbi, ehl Sünnet'i aziz eyle, Esed'i devir Ya Rabbi. Zalimi destekleyenleri de kahreyle Ya Rabbi, o Şia'yı da kahreyle Ya Rabbi. Onlar tutuyor o Esed'i Ya Rabbel Alemî. Veya karına, kızları kaçırıyorlar, alıyorlar. O bugün gazetede, bizim gazetede yazıyor, PYD, küçücük kızları kaçırıyorlar. Ya Rabbi, Müslümanların eli sünnetin yavrularına, kızlarına sahip çık Ya Rabbi. Onlar himaye ile, muhafaza ile. Ya Rabbi, çocukları kaybolanlar ailelerine kavuştur buluştur Ya Rabbi. Ya Rabbi sen Filistin'e yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle. Filistin devletini nasip eyle. Allah'ım Doğu Türkistan'a yetiş yardım eyle. Habibinin ümmetine umumi bir rahmetle merhamet eyle. Habibin ümmetinin bütün belalarını aç selamete çıkar ya Rabbi amin. sallallahu aleyhi ve sellem. Habibin ümmetinin cümlesini toptanını mağfiret eyle ya Rabbi. Allah'ım amin ya Rabbel alemin. Habibin ümmetinin bütün yoldan çıkmışlarını islah eyle ya Rabbi. Erdir, sevginin hürmetine ya Rabbi. Mubarak doğduğu gece bizim bayramımız. Yarın oruç yok. Bayram olduğu için oruç tutmamış alimlerimiz. Tutmayın demişler. Bayramdır. Sevinelim, sevindirelim. Mevlid okuyalım, ikram edelim, tebrikler yağdıralım, hediyeler verelim sevgililerimize, sevdiklerimize, Allah için sevdiklerimize. Tabi eşin de senin sevdiğindir, ona da hediye verebilirsin ama bir de Allah için sevdiğimiz ihvanlarımız, kardeşlerimiz var. Onlara hediyeler, ikramlar. Yani bayram havasıyla kutlayalım, geçirelim, İnşallah şefaatine erişelim. Ve Suriye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlid ayını bir ay kutluyordu. O Haleb'i görseydiniz, Bizim gibi bir gece değil, bir ay dükkan tezgah her yer şekerler, şerbetler, bir ay mevlüt kutluyordu. Ya Rabbi ocaklar harap oldu Ya Rabbi. Habibini sevenlerin ocakları yıkıldı Ya Rabbi. Kurban olduğum sana, sevgilinin hatırı için Allah'ım. Allah'ım milyonlar muhacir oldu Allah'ım. Döndür vatanlarına ya Rabbi. Selamete erdir onları ya Rabbi. Biz evimize gidiyoruz. Çayımız, meyvamız bizi bekliyor. Onların evi yok, yuvası yok. perişan haldeler ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e rahmet eyle ya Rabbi. Belalarını kaldır ya Rabbi. Habibim zalimleri kahreyle ya Rabbi. Ya Rabbi Habib'in hürmetine zalimleri kahreyle. Muhammed Mustafa'nın hakkına, Ehlibeyt hakkına ya Rabbi. Ya Rabbi sen Abdülkadir Geylani hürmetine, İmam-ı Rabbani Şah Nakşibend hürmetine, Allah'ın bu Bursa'da yatan 70 bin evliya Allah hürmetine, Emir Sultan Bukhari Şeyh Uhtadi Efendi Hazretleri gibi bütün veliler hürmetine, Ya Rabbi ehli sünneti aziz eyle, ehli bidat-i zelil eyle, hayırlı muradlarımıza nail eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle, iman selametiyle ölmek nasip eyle, imanı kaybetme tehlikesinden okunan mevlidi Şerif hürmetine halas eyle bizi. Çoluk çocuklarımızı salihin salihata ilhak ile. Ne kadar dua isteyenler var, ne hayırlı muratları var sana ayandır. Hepsini sana havale ettik bu vecih hürmetine. Bizi uzaktan yakından gelenler, dinleyenler, internetten, radyodan, televizyondan, dışarıda kalanlardan, giremeyenlerden hepsini bu dualara ilhak ile. Habibinin en yakınında mahşerde olacak zümreye ilhak ile. Salavat-ı şerifeyi ağzından düşürmeyen dostlarına ilhak ile. Ölmeden evvel cennetinde yerini görmek nasip eyle. Bin kere salavat okuyan bir gün içinde cennette yerini görmeden ölmez buyuruyor. Bize de böylece salavatlar nasip eyle. Öleceğimiz günde gecede çok salavat okumamızı nasip eyle. Allah'ım bizi gaflet içinde öldürme Ya Rabbi. Bize öleceğimizi bildir Ya Rabbi. Vasiyetlerimizi yaptır Ya Rabbi. Borçlarımızı ödettir Ya Rabbi. Kulaklarına helallık aldırttır Ya Rabbi. Allah'ım bizi tertemiz öldür Ya Rabbi. İmanla ruhlarımızı kabzeyle Allah'ım. Allah'ım sevdiklerimize bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi, sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi, Türkiye'yi bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Sen onların kendilerini böl ya Rabbi. Bölme faaliyetine girenleri parçala paran eyle ya Rabbi Kahru perişan eyle ya Rabbi PKK'sını, ya Rabbi askere polise silah çekenleri Vatandaşın güvenliğini tehdit edenleri Milletten araç toplayıp yolları kesen bu eşkıyaları Allah'ım kahre eyle mahve eyle Allah'ım bunlara yardım eden, silah veren Kafir Avrupalıları da helak eyle ya Rabbi Allah'ım bunları destekleyenleri de kahre eyle Allah'ım Ecdadımızın bize bıraktığı vatanı bir bütün halinde, bölünmeden, iman yurdu, İslam yurdu olarak saklamayı bize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, İslam'a yardım edenlere yardım eyle. Ehli sünneti destekleyenleri teyit eyle. Ehli bid'ate yardım edenleri mahvu perişan eyle. Allah'ım buradan bu cemaat dağılmadan üzere affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Allah'ım kurban olduğum sana Allah'ım. Ne hayırlı muratlarımız var içimizde, dileklerimiz var, sıkıntılarımız var, müşkilatımız var. Hallu asan ile, sıkıntılarımızı ferahate tebdileyle, günahlarımızı sevaba tebdileyle. Allah'ım son nefeslerimizde iman kiam-ı nasıl khatimelen Bizden evvel Bursa cemaatlarımızdan ve cemaatlerimizden bizi sevenlerden, bize gelenlerden, bir kere dahi sohbet dinleyip imanla ölenleri, kabirlerde hediye bekleyenlerin ruhları için. Buyurun. Eşhedü en la illallah. Ve eşhedu annem, abdhu la ilahe illallah, Muhammedu Rasulullah, fi kullu lamhaddi nefesin, ahdada mabşahu, علمu Allah, Allah, Allah, Allah. Taç salatını okuyorum, huzur üzere dinleyin. Kainat efendisinin en beğendiği salavatlardan, inşallah burada yazıyor devam edenlerin belalardan kurtulacağı, sıkıntılardan kurtulacağı 41 gün 41 kere okuyan, 41 gün 41 kere okuyan ne sıkıntısı varsa ama neyse Allah Celle Celalü derdine kafi gelecek. O müşkilini halledecek. Üzüntüsünü giderecek. Belaya ve imtihana tutulmuş kimseler için çok faydalı taç sıygasıdır. Siz de dergimizin 94. sayfasında bulabilirsiniz. İnşallah evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mucit ala Seyyidina ve Moulana Muhammed, sahibi taajib ve mearaj ve buraq ve alem dafiyi al-bala ve al-waba ve al-qahd ve al-marz alem اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الورام صباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصم وجبريل خادم والبراق مركبه والمعراج سفروا سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء والمشاكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين فشيلة في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى عليه وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Dualarımızın kabulü, hayırlı muradlar husûlü için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ravza-i vasıl olmak üzere, isimlerimizle babalarımızın isimleri okunmak niyetiyle buyurun. As-salântü vesselâm aleyke ya Resûlallah, as-salântü vesselâm aleyke ya Habîballah, as-salântü vesselâm aleyke ya Seyyid el ve ve'l-Âakhirîn, Sübhâne Rabbike Rabbil İzzet-i ammâ yasafûne ve selâmün alel-mürselîn, velhamdülillâhi rabbil alamin